Çıkkasıydı. Kainat, bugün 10 Kasım Salı, Yıl 2020, Ay 11, Gün 315, Kasım 3 1442 Hicri, Rebiülevvel 24, 1436 Rumi, Ekim 28 Atatürk'ün vefatı, 1938 Atatürk Haftası Atatürk'ün vefatı ve Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 Mustafa Kemal Atatürk 1881'de Selanik'te doğdu. Adını Mustafa koymuşlardı. Okulda hocası Kemal adını taktı. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. 1904'te kurmay yüzbaşı oldu. 31 Mart vakasında Hareket Ordusu'nun kurmay başkanlığını yaptı. 1. Dünya Savaşı'nda yararlıklar gösterdi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Kurtuluş Savaşı'nı hazırladı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilince Cumhurbaşkanlığı'na seçildi. Sonraki seçimlerde de hep arka arkaya seçildi. Büyük Saatli Marif takvimi. Queen Victoria My father and all his tobacco loved you I love you too and all your fall. The slim and lovely virgin anyone would lay The white figure floating among German beards The mean governess of the huge pink beps The solitary mourner of a prince Queen Victoria I am cold and rainy, I am dirty as a glass roof In a train station I feel like an empty cast-iron exhibition I want ornaments on everything I want ornaments on everything Because my love, she gone with other boys And the white lace. Will you be short with her and make her read little Bibles? Will you spank her with a mechanical corset? herkes. Açık Radyo Burası 95.0 Açık Radyo At Açık Radyo.com.tr Açık Radyo.com.tr Adresimizde Deniz Ömer Madra Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den Oluşan ekiple berabersiniz Andre Gritsko da bize destek veriyor Günaydın Günaydın Açılışımızı Queen Victoria adlı şarkıyla yaptık. Leonard Cohen'in yeniden yorumlanması John Kea geliyordu. Ve böyle bir 20. yüzyıl sana ve bana ait diye biten bir son bölümleri böyle olan bir şarkı medenileşme üzerine Victoria üzerine bir ilginç şarkıydı. Neden çaldığımızı da şimdi Galeano'nun kitabına bakarak kadınlar kitabına bakarak görelim. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Medenileştiren Ana 1901'de Kraliçe Victoria son nefesini verdikten bir gün sonra Londra'da görkemli cenaze merasimleri başladı. Organizasyon kolay olmadı. Bütün bir döneme adını veren ve ölen kocasının anısına 40 yıl boyunca yaz kıyafeti giyerek kadınsal özverinin bir örneğini sergileyen bu kraliçe büyük bir ölümü hak ediyordu. Britanya İmparatorluğu'nun simgesi, 19. yüzyılın sahibi ve hanımefendisi Victoria, Çin'e afyonu, Çinlilere de sanal hayatı dayatmıştı. İmparatorluğu'nun merkezinde görgü kurallarını öğreten kitapların okunması mecburiydi. Lady Gough'ın 1863'te yayınlanan Etiket Kitabı Aldab-ı Muhaşeret, dönemin toplumsal emirlerinden bazılarını açıklıyordu. Örneğin, Kitaplık raflarında erkek yazarların kitaplarının kadın yazarların kitaplarına çok yakın durmasından kaçınmak gerekiyordu. Kitaplar ancak erkek yazarla kadın yazarın evlilik bağıyla ile birbirlerine bağlı olmaları durumunda Robert ve Elizabeth Barrett Browning örneğinde olduğu gibi yan yana gelebiliyorlardı ancak. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık Evet, şimdi tarihte bugüne geçebiliriz artık. 1918 yılında bugün Darül Bedaiye, yani bugün İstanbul Şehit tiyatroları ile adı, adıyla varlığını sürdüren sanat grubuna ilk kez kadın öğrenciler kabul edilmiş. Öğrencilerin isimleri Bedire, Memduha, Beyza, Refika ve Afife Afife Jale. O dönemler soyadı kanunu henüz olmadığı için sadece isimleriyle biliniyorlar. Evet 1938'de bugün de biraz önce Saatli Marif takviminde duyurduğumuz gibi Atatürk Mustafa Kemal Atatürk hayata veda etmişti. Atatürk'ün ölümü resmi gazetede şöyle duyurulmuş 10 Kasım 1938 tarihli resmi gazetede. Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir. Bu acı hadiseyle Türk vatanı, büyük yapıcısını, Türk milleti ulu şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayan ziyahından dolayı en derin taziyelerimizi sunarız sözleriyle duyuruluyor. 82 yıl geçmiş durumda üzerinden. Evet, 1940'ta bugün Walt Disney, FBI için muhbirlik yapmaya başlamış. Ünlü stüdyoların kurucusu, ünlü stüdyoların sahibi Walt Disney. Yarattığı çizgi film karakterleriyle de inanılmaz bir servetin sahibiydi. Çalışanlarına kötü davranan, onları ezen bir patrondu. Yani Mickey Mouse gibi değil tam. Aynı zamanda özellikle 1940'lı ve 50'li yaşlarında kendisinin 40lı ve 50 yaşlarında ateşli bir anti-komünist, Amerika Karşıtı Faaliyetler Komitesinin üyesi, komünistlerin Hollywood'u ele geçirme çabası içinde olduğunu düşünüyor. FBI adına çalışıyor. Görevi Hollywood'un komünist olduğunu düşündüğü mensuplarını ihbar ederek Amerikayı kurtarmaktı. Çok derinlemesine etkileri olmuştur. Elijah Kazan gibilerin de arada teslim ol, korkuya teslim olarak bu akıma yardımcı oldukları gibi önemli yönetmenlerinde olaylar, bilgiler var elimizde. E, Heil Caesar diye de bir film vardı bu dönemi anlatan. E, çok da e, George Clooney'nin oynadığı birkaç yıl önce e, yapılmış film festivalinde görmüştüm. Bu dönemi anlatıyor işte Walt Disney ve çevresinin komünistlere karşı mücadelesi dalga geçen çok güzel bir filmdi. Eğlenceli daha doğrusu. İronik bir film. E, bu arada Walt Disney filmlerinde de bütün hizmetçiler her, her zaman siyah olarak kaleme alınıyordu. <gülüyor> 1961 yılında bugün ise Stalingrad'ın ismi Volgagrad olarak değiştirilmiş. Evet, tarihte bugün de e, bu şekilde bitiriyoruz. Bu şeyden bahsetmek istiyorum bir de. Atatürk'le ilgili olarak e, Zafer Toprağı'nın e, önemli bir kitabı Atatürk kurucu felsefenin evrimi başlığını taşıyan son kitabı yayınlandı ve Türkiye İş Bankası başlığını taşıyan bu Atatürk kurucu felsefenin evrimi başlığını taşıyan son kitabı Türkiye İş Bankası 2020 yayını bu Şahin Alpay da B24'te yazdığı bir yazıda bu kitabın önemine dikkat çekmek istiyorum diye yazıyor kitabın konusu 100 yaşına yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin giderek aşınmakta olan kurucu felsefesinin ya da resmi ideolojisinin, dilerseniz Kemalizm'in hangi düşünsel felsefi kaynaklardan beslendiğinin irdelenmesi, yazarın kendi sözleriyle yani Zafer Toprağ'ın, iki dünya savaşı arası Türkiye'de gözlenen siyasal ve zihinsel dönüşümde Atatürk'ün etkisi büyüktü yeni bir toplum inşasında onun entelektüel birikimi yönlendirici oldu. Düşünsel anlamda bir tür arkeolojik girişim olan bu kitap diyor Alpay Atatürk'ün ve kurucu kadronun çağdaş dünyayı algılayışına yeni bir toplum inşa tasarımının ve etkinliğinin geri planında yer alan entelektüel birikime öz bir biçimde ifade etmek gerekirse kurucu felsefeye odaklanıyor ve kitabın Özgün yönü de yine yazarın şu sözlerinde ifadesini bulmakta. Bugüne kadar siyasi ve askeri yönü üzerine sayısız değerli araştırma yapılmış olmasına karşın Atatürk'ün entelektüel kişiliği üzerinde çok az duruldu. Görüce görüleceği üzere toprağın bu son kitabın önemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda rol oynayan siyasi felsefi görüşler ve kökenlerinin aydınlatılmasına yönelik büyük bir adım oluşundan da kaynaklanıyor diyor. Atatürk esas olarak Batı düşüncesinin etkisi altında başka herhangi bir dil Fransızca üzerinden izliyor. 3. Cumhuriyet Fransa'sının pozitivist, bilimci, solidarist, laik dünya görüşünden kuvvetle etkileniyor. Milli egemenlik anlayışı Fransız Devrimi'ne dayanıyordu. Laiklik anlayışı 3. Cumhuriyet Fransa'sındaki radikal partinin politikalarından esinlenmişti. Yine bir Fransız düşünürü olan Montesquieu'yu izleyerek güçler ayrılığını değil, Jean-Jacques Rousseau'dan esinlenerek güçler birliğini, bireysel özgürlükleri değil, devlet egemenliği ve iradesini savundu diyor. Ve Atatürk'ün özgürlüklere bakışının sınırlarını da şöyle anlatıyor. Ferdi Hürriyet karşısında fertlerin hepsinin kurduğu, dayandığı bir devlet, devletin de idaresi, hakimiyeti vardır. Fertlerin hürriyetini korumakla görevli olan insanların, diğer taraftan devletin de irade ve hakimiyetinin felçli hale gelmemesine dikkat etmeleri lazımdır, diyor. Ve e, Toprak şeyi de söylemiş. Rus'un etkisi altında şunları yazdığını Atatürk'ün. Ruso genel iradeyi savunurken bireyi devre dışı bırakmış. Onun özgürlüklerine ket vurmuştu. Bu anlayış ise son de diktatörlüğe uzanabiliyordu. Türkiye'de de takriri sükunda yaşananlara eleştirel bakmak bu bağlamda yanıltıcı olmayacaktı diyor. Keza Türk ocaklarının 31'de 1935 sonrası Mason localarının Kadınlar Birliği'nin kapatılması, spor örgütleri, esnaf örgütleri ve benzerlerinin de organik olarak tek parti çatısı altına alınması Cumhuriyet'in Rousseau'dan esinlenen genel irade anlayışının sonuncuydu. Atatürk'ün başında olduğu tek partinin fikriyatında da solidarist düşüncenin liberalizme karşı takındığı tutum önemli rol oynamıştı. Ve son olarak Toprak, tanınmış Fransız siyaset bilimci Maurice Divergen'in yorumlarına gönderme yaparak dikkat çektiği ve bizde Tarık Zafer Tuna ile başlayarak yaygınlaşan bir görüş de Türkiye'de 1926-1946 yılları arasında uygulanan otoriter tek parti rejimiyle Hitler Almanyası ve Mussolini İtalya'sında uygulanan totaliter rejimler arasında önemli bir fark olduğu, bizdeki uygulamanın çoğulcu demokrasiye geçiş için bir tür hazırlık dönemi oluşturduğu, bu dönemde demokrasinin altyapısının tesis edildiği iddiası özü itibariyle pragmatik diyor. Böyle bir değerlendirme Atatürk'ün e, ölüm yıl dönümünde de zafer Toprağ'ın yeni çıkmış olan kurucu felsefenin evrimi başlığını taşıyan son kitabının önemine dikkat çeken Şahin Alpay yazısına da yer verdik bu şekilde. Evet. Devamını nasıl getirelim? E, bugün Osman Kavala e, yapamıyoruz. Aslında 1106 gün oldu Osman Kavala. içeride bir kampanya Free Osman Kavala kampanyası aslında sürüyor ama video çağrıları uzun zamandan beri yapılıyordu. Yaklaşık 5 gündür pek video yayınlanmıyor herhalde. Şu anda tekrar topluyorlar devam edebilmek için. Biz de dolayısıyla yayınlayamıyorduk ama dün bir başka kampanya aslında Kavala kadar da önemli bir ee, başka tutukluluk süreci Ahmet Altan için bir kampanya başladı. Çünkü dün yani 9 Kasım Ahmet Altan'ın tutukluluğunun 1500. günüydü. Ee, bir sosyal medya kampanyası başladı. Ahmet Altan'a özgürlük 1500 gün ve Free Ahmet Altan hashtag deniyor ya etiketleri e, bunlarla e, birlikte paylaşıldı. Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniydi Ahmet Altan ve 1500 yıldır e, tutuklu yapılan paylaşımlar arasında özellikle ailenin de avukatlarının e, konuşmaları var. Koronavirüsün cezaevlerinde yayıldığı için birçok tutuklu ve hükümlü yakını gibi Altan'ın ailesi de endişeli deniyor bir, bir tanesinde. Ailesi risk grubu grubundaki Altan'ın korona tehdidiyle burun buruna olduğunu dile getirip tahliyesini e, talep ediyorlar. Ayrıca europeanjournalists.org sitesinde yani Avrupa Gazetecileri Federasyonu'nun da bir açıklaması oldu 1500. gün için. Ki bu grup içerisinde Articolo 21 ve P21 gibi gruplar var. Madde 21 evet. Ayrıca Pen İsveç, Pen Hollanda, Pen Danimarka vesaire gibi çok sayıda kurum da imza atmışlar. Burada da Eh, Ahmet Altan'ın derhal serbest bırakılması isteği yer alıyor. 10 ee, yılla yargılandığı, 10,5 yılla yargılandığına yer veriyorlar. Kendisi bir terör örgütüne üye olmamakla birlikte e, bir terör örgütüne yardım etmekle e, suçlanıyor. Bunun son derece absürt olduğuna e, yer vermişler. Sadece gazetecilik e, yaptı e, ama darbe e, darbeye Nasıl çevrilir bu? Attempting, teşebbüs, teşebbüs girişim. girişiminde, teşebbüste yardımcı olmakla suçlanıyormuş. Çok sayıda paylaşım yapıldı. Bu paylaşımlarından bir tanesine biz de yer verebiliriz. Filiz Kerestecioğlu şimdi anlatacak Ahmet Altan'a. Ahmet Altan Türkiye'nin en değerli, en sevilen yazarlarından birisi. Ve aslında rövanşist bir yaklaşımla, tamamen siyasi bir yargılamayla dört yıldır cezaevinde tutuluyor. Çok kısa, sadece altı günlük bir süre dışarıda kalabildi. Bugün yargı hakikaten eski dönemlerin işkencesinin yerini almış durumda. Ve birçok düşünce suçlusu gibi Ahmet Altan da düşünceleri nedeniyle içeride. Tıpkı Osman Kavala gibi, Selahattin Demirtaş gibi, Figen Yüksektağ gibi, diğer siyasi tutuklular gibi ya da gazeteciler gibi. Sözünü söylemekten vazgeçmeyen bir insan. Bundan sonra da vazgeçeceğini sanmıyorum. Ama maalesef bu değerli insanların, İçeride tutulmaları ülkeye çok şey kaybettiriyor. E, tıpkı hepsine olduğu gibi Ahmet Altan'a da özgürlük yakındır ve yakın olmalı diye düşünüyorum. Evet, Filiz Kerestecioğlu, Ahmet Altan'ın 1500 gündür tutuklu olduğunu yazar, gazeteci Ahmet Altan'ın rövanşist yani intikamcı bir yaklaşımla tamamen siyasi bir yargılamayla dört yıldır cezaevinde olduğunu belirten videosunu izledik, dinledik. Bugün ayrıca... Aslında biraz işte ilginç bir tesadüf olmuş öyle değil mi? Gazetecilik açısından dün biraz olağanüstü bir gündü. 24 saat boyunca hiçbir gazete, basın bir bakanın istifasını vermemişti. Öbür taraftan dokunulması Düşünlemeyen veya ya da yazılması e, yayınlanması düşünlemeyen e, haberleri e, yer vermişti tarafta e, Ahmet Altan. Evet, aynen öyle. Yani çok e, ciddi bir şey var. Bugün bir de önemli bir şey daha e, sözünü edebiliriz. Cumhuriyet davası e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cumhuriyet davasını gözaltılardan dört yıl sonra bugün görüşüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetici, yazar ve çalışanlarının 31 Ekim 2016'da, 4 yıl önce gözaltına alınıp tutuklanmasına ilişkin başvuruyu aylarca cezaevinde tutulup tahliye edildikten sonra gazeteciler sanık olan, yargıtay konuyla ilgili sanıkların beraatine karar verdikten ve yerel mahkeme bu karara direndikten sonra Dört yıl geçtikten sonra bugün karara bağlıyor. Gökçer Tahincoğlu da T24'te yazıyor bunu. Yani FETÖ ve PKK'ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek iddiasıyla gözaltına alınmışlar. Çok sayıda gazeteci, çoğunu tanıyoruz, tanınmış gazeteciler, genç gazeteciler ve olgun gazeteciler var. Yani 5 yılın altında ceza alan sanıklar, yargıtaya başvuru hakkı olmadığı gerekçesiyle yeniden cezaevine kondu. Cezaların infazına başlanması zorunluluğu gerekçe göstererek. Yani gazetenin eski icra kurulu başkanı Akın Atalay da olası karar konusunda T24'e şöyle söylemiş. Cumhuriyet Gazetesi davası ve tutuklamaların iki temel amacı vardı. İlk olarak haber ve yayınlarından rahatsız oldukları gazetenin yönetimini değiştirmek, İkincisi de Cumhuriyet gibi bir gazetenin tüm yöneticilerini hapse atarak diğer gazetelere ve gazetecilere de esaslı bir gözdağı vermek. Birincisine tamamen, ikincisine kısmen ulaştılar. Türkiye'de yargının işlevi iktidarı ve yandaşlarını eleştiren, rahatsız eden kişileri yayınları önlemeye, engellemeye ve cezalandırmaya dönüştü. Cumhuriyet davası bunun tipik ve sembolik örneklerinden biridir. Ahim'in vereceği olası bir ihlal kararının yalnızca bu durumu tespit ve tescil edici bir işlevi olacaktır. Maalesef yaşanan haksızlıkları ve bunun doğal sonucu olan yeni durumu değiştirme etkisi yok. Kısaca atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti ve Badel Harabil Basra, Basra yıkıldıktan sonra yine de bu karar umuyorum ki bir dönemi ve olayı basın ve yargı tarihine kaydetmiş olacaktır, diyor. Basınla, medyayla ilgili çok sayıda, bu yargı mekanizmasının işleyişiyle ilgili çok sayıda ciddi karşı çıkış eleştiri var ama devam ediyor. Yetvard Lanzikyan da Artı gerçekte Bircan Osman ve 19 Ocaklar başlıklı yazısında çeşitli e, gazetecilerin, yazarların ve hak savunucularının durumunu anlatıyor. Yani 2015 seçimlerinden sonra çözüm sürecini bitirmeye karar verdi. O zaman HDP bu olayların sorumlusu olduğu gerekçesiyle iktidar ve medyası tarafından hedef gösterilmeye başlandı diyor. Bircan Yorulmaz da işte iki kimde bir grup HDP ile birlikte tutuklandı diyor. Açık dediğimde programcılarından olan Bircan Yorulmaz, ee, bu faaliyetler vesilesi yakından tanıdım. Her duruşma için, her anma için canlı dişine takıp koşturan birisi Bircan ee, ve e, Birçok HDP'nin kuruluşunda da emeği geçen, polisin kuşattığı, gaz bombalarıyla müdahale ettiği birçok basın açıklamasında nasibine düşeni alan ve bundan hiç gocunmayan birisi Bircan diye devam ediyoruz. Ee, yani e, e, her yıl 19 Ocak'ta Hrant'ın vurulduğu yerde gerçekleşen anmaları da organize eder. Gayet zor ve ciddi iştir bu diyor. ...ve Osman Kavala'nın haksız tutukluluğunun üçüncü yılını geride bırakırken Osman'la bir canı bir arada düşünüyorum. Selahattin Demirtaş'ın haksız tutukluluğunun daha doğrusu siyasi rehineliğinin dördüncü yılını geride bırakırken bir arada düşünüyorum onları. Aynı operasyonla birlikte tutuklandığı Ayhan Bilgen, Beyza Üstün, Alp Altınörs, Can Memiş ve daha niceleriyle birlikte düşünüyorum elbette. Haksız yere özgürlükleri ellerinden alınan insanlarla diyor. Ama aynı zamanda 19 Ocaklarda ya da benzer toplantılarda, etkinliklerde bir tarafta Osman Kavala, bir tarafta Bircan Yorulmaz, farklı işlerin, detayların peşinde koştururlarken hiç akla gelmeyecek sorunları çözmeye çalışırlarken düşünüyorum, görüyorum onları demiş. Ve Osman'ı Bircan'ı Demirtaş'ı Bilgen'i Kışanak'ı Altın Altınörs'ü, Üstün'ü, Memiş'i, Ahmet Altan'ı ve birçok siyasi tutukluyu özgürlüklerinden mahrum eden bu siyasi intikam operasyonlarını düşünüyorum elbette. Serbest bırakın artık bu insanları diyor Edvard Danzikian'da, bu Artı Gerçek'teki yazısında. Evet demişti. Ee, şeyle devam edelim mi? Ee, bir Gece yarısı çok önemli bir gelişme oldu. Ee, Dağlık Karabağ'da barış imzalandı. Yani bu barış, e, Rusya'nın biraz e, müdahalesiyle bir tür son e, son dakika gelişmesi demiş olalım. Yani gece 12'de imzalandı ama e, hatırlayacağınız üzere aslında şu şeye yani Dağlık Karabağ'ın içine artık e, Azeri ordusu bir operasyon başlatmıştı ve aldığını söylemişti. Paşinyan reddediyordu. Dün akşam geç saatlerde ilginç bir gelişme oldu. Bir Rus savaş helikopteri düşürüldü. Daha sonra Azerbaycan yanlışlıkla düşürdüklerini söyledi ki iki Rus askeri öldü. Daha sonra Putin'le bir görüşmeler oldu ve önce Aliyev ardından Paşinyan yaptı Ki Paşinyan oldukça üzüntülü olduğunu söyleyerek ama askeri gerekçelerle, zorunluluklarla bu kararı Alıyorum dedi. Dolayısıyla bir anlaşma fiilen yürürlüğe girmiş oldu. Bu sefer geçmiştekilerden son derece farklı olarak iki cumhurbaşkanı, iki başkan da böyle bir anlaşmaya vardıklarını kendileri duyurdular. Aliyev tabi bunu bir tür zafer olarak duyuruyor. Buna göre Rus askerinin anlaşma gereği Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle bir barış gücü oluşturulacağı, oluşturacağı söylendi. Bu daha önce zaten Azer Azerilerin çoğunlukla yaşadığı rayonlar denilen, yani Dağlı Karabağ'ın çevresindeki bölgeden tamamen çekilecek e, Ermenistan. Bu bölge Azerbaycan'da kalacak büyük oranda. Ermenilerin yaşadığı esas Dağlık Karabağ bölgesinde ise bir barış gücü e, konuşlandırılacak. E, Paşinyan ise bir açıklamada bulunmuş, gazete duvarda yer alıyordu. İnanılmaz derecede acı verici bir karar aldım diye. Bunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptı ilk olarak açıklamayı. Kendim ve hepimiz için çok zor bir karar aldım. Demiş. Bu kararı askeri duruma dair derin bir analizin ardından verdim diyor. Evet. Yani Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ'daki savaşın sona ermesine ilişkin bir bildiri imzaladım diyor. Çok acı çekerek. Rusya'da Karabağ'daki tüm savaş faaliyetlerinin Son bulduğunu açıklamış. Putin de senin de dediğin gibi dağlık karabağ barış gücü konuşlandırılacak diyor ama Ermenistan'da da ciddi protestolar başladığını da BBC'den öğreniyoruz çatışmaların sonlandırılması için sona erdirilmesi için anlaşma imzalanınca Reuters kaynaklı haberler BBC oradan almış. Yani Dağlı Karabağ Anlaşması Ermenistan sokaklarında ciddi şekilde protesto edilmiş. Hatta protestocular devlet binalarına saldırmış ve bazı binaları ele geçirdi diye çok ciddi bir durum var yani orada. Evet. Büyük yani, protesto. Paşinyan böyle bir halk hareketiyle iktidara gelmişti. Şimdi herhalde böyle giderse benzer bir şekilde devrilecek gibi duruyor. Duruyor Evet. Yani Aliyev Paşinyan'ın bu anlaşmaya video önünde imza atmayı kabul etmediğini söylemiş. BBC'ye demeç veren İlham Aliyev'de bunlar. Son dakika haberleri evet. Son zamanlarda gelen yani son bir saat içinde gelen haberler. Ee, imzalanan anlaşmada Türk askerlerine dair herhangi bir ifade bulunmadığı da belirtilmiş. Esirler karşılıklı olarak takas edilecekmiş. Ama Laçin'de Çatışmalar sürüyor Ermenistan'ın kontrolündeki. Kel Becer ve Adam top ateşi altında diye devam ediyor. Onlar da daha bu anlaşmanın nasıl yürürlüğe girileceği konusu tartışmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'ı kutlamış. Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaralar sarılacak. Çocuklar yeniden şarkılar söyleyecek demiş. Günün en önemli yeni gelişmesi buydu yani, evet. Yani bu kadar ölümün üzerine tabii çocukların öyle şarkılar söyleyeceği bir süreç yok ama iki tarafında ısrar ettiği bir savaştı diyelim. Ermenistan'ın aleyhine sonuçlanmış. Evet öyle yani bugünkü haberler arasında tabii ön plana geçiyor bu. İkincisi de büyük bir skandal haberi vardı. Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası 24 saatten uzun bir süre hiç ses çıkartmadı. Yani medya açısından Türkiye Cumhuriyeti açısından son derece ilginç bir şeydi. 24 de değil 27 saat sonra onaylamış Cumhurbaşkanı Erdoğan damadı Berat Albayrak'ın istifasını ve şu cümleyle yazılı olarak verilen belgede af talebi kabul edildi diyor hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak görevden af talebine ilişkin kamu açıklaması diyor ve af talebi ha, hangi kabul... gazetedeydi unuttum bir tanesi af çıktı diye duyurmuştu zaten <gülüyor> öyle mi <gülüyor> evet yani çok ne diyeceğimi bilemediğim bir durum ama bunun üzerinde biraz daha dururuz. Onun yerine hazine ve boşalan yere, Albayrak'tan boşalan yere hazine ve Maliye Bakanlığı yani Lütfü Elvan aranmış. Görevde af talebi kabul edildi diyor. Berat Albayrak bu arada Instagram hesabını da kapatmış. Instagram, daha önce Twitter hesabı da kapalıydı zaten kapatılmıştı Instagram hesabında kapatmış 851 bin takipçisi varmış ama e, muazzam sayıda şey affıaf affı, şeyin üzerine yani görevden affının talebi üzerine istifası üzerine muazzam sayıda bu affı destekli <gülüyor> destekleyen mesaj gelmiş Anladığım kadarıyla af taraftarları. Af after taraftarları. Yani görevden af ama. <gülüyor> evet. Yani kendisinin göreve dönmesi için değil. Ve e, yani Erdoğan'ın yani başkanlığı kabul edilmemiş, affedilmiş. Affedilmiş. Erdoğan'ın bey baş... Bak... Ben seni affederim <gülüyor> Aynen. Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AKP yönetiminin açıklamasında da Berat Albayrak istifası yoktu. Evet, yani Erdoğan'ın Büyükelçiler Konferansı'nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Instagram'dan istifa eden Berat Albayrak'tan söz yoktu. Kılıçdaroğlu bunun bir devlet krizi olduğunu söylemişti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. E, çeşitli yorumlar var. Biraz onların üzerinde... E, daha sonra durma fırsatımız olabilir belki. Sadece şeyi söyleyelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı. Evet. Onu da söyledim. sabah saatlerinde yer alıyordu. Özetelerde. Evet. Peki. Bir ara verip Amerika Birleşik Devletleri seçiminden de kısmen bahsetme fırsatımız olacağını umarım. Bir de yani hem salgından hem de Uygurlarla ve Myanmar'da resmen soykırım durumları olduğundan da bahsetmemiz iyi olabilir. Bir de direniş haberi var. Evo Morales Bolivya'ya döndü muzaffer bir şekilde. Bir yıl sonra darbeden. Ondan da bahsederiz belki. Açık Gazete. Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Bu arada bu... Tahliye ve mahkeme haberlerini bir de yeni haberi de eklemek iyi olabilir. O da TV ya da Oda TV Ankara Haber Müdürü Müesir Yıldız ve Telebir Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ve onlara bilgi sağladığı iddia edilen As Subay Erdal Baran hakkında açılan davanın ilk duruşması yapılmış Ankara'da 26. Ağır Ceza Mahkemesinde. Ve 155 günlük tutukluluğun ardından ilk kez duruşmaya çıkan Yıldız tahliye edilmiş. Mahkeme heyeti yazılan müzekkerelerin cevaplarının beklenmesine ve Erdal Baran'ın tutukluluğuna devam kararı almış. İsmail Dükel'in ise imza şartı kaldırılmış ancak yurt dışına çıkış yasağı devam ediyormuş. Dava 6 Ocak 2021'de saat 9.30'a ertelenmiş yani 2 ay sonra ertelenmiş neden bu kadar geciktiriyorlar Yani uzun sürüyor onu da hiçbir zaman e, tam anlayabilmiş değilim ama zaman darlığı var herhalde mahkemelerin işi yüklü ama e, yani savunması sorulan müesser Yıldız mahkeme başkanına hitaben sorularınızla öyle bir hava çizdiniz ki gazeteci sanki öcü sanki hiçbir dostu olamazmış gibi E.B. ile sohbetimizin Buraya Erdal Baran'ı kastediyor yani, sohbetimizin buralara gelmiş olması üzücü, huzurunuza gelmeme sebep olan bir iddianamedir, bir intikamnamedir. Bu, bu yüzden sözlerimin başında herhangi bir savunma yapmayacağımı belirtmek istiyorum demiş, hukukunuzu tanımıyorum demiş. Aziz Oruç da tahliye edilmiş. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde 11 Aralık'ta gözaltına alınan gazeteci Aziz Oruç çıkartıldığı mahkemede örgüt üyesi olma iddiasıyla tutuklanmıştı. Ağrı'da tutuklu yaygılandığı davanın üçüncü duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş. 16 Nisan'a bırakılmış duruşmada. Evet böyle bir şeyde Asubay Baransa, Erdal Baransa e Deva, tutukluğu kaldırılmamış istihbarat raporu falan yok kafadan attım demiş Asfubay Erdal Baran dava dosyasına giren tapelerde istihbarat raporu diye bahsettiği bilgilerin öyle bir şey olmadığını kendisine önemli göstermek için öyle dediğini söylediği pek çok şeyin kafadan atma olduğunu kendisine herhangi bir istihbarat raporu gelmediğini de ifade etmiş <gülüyor> çok iyi mi? evet çok acayip yani gerçekten acayip Evet şimdi dönelim bu skandal meselesine değil mi? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan damadı Berat Albayrak'ın istifasını 27 saat sonra onaylamış durumda. Olayı da bir hatırlatalım aslında. Sağlık sebepleriyle artık sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldığını söylemişti. Instagram'daki mavi tikli resmi hesabından yaptığı açıklamada Berat Albayrak. Ülke, at izi it izine karıştığı böyle çetin bir dönemden geçiliyor ülkeye ve ümmete hizmet ettim Cenab-ı Allah sonumuzu hayır eylesin diye son derece çarpıcı ifadelerin bulunduğu bir mesajla istifa etmişti Erdoğan başkanlığında düzenlenen AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıkla, yapılan açıklamada da son konuya ilişkin sorulara bir türlü yanıt verilmemiş parti sözcüsü Ömer Çelik de Cumhurbaşkanı'nın takdiridir, uygun gördüğü takdirde görüşünü kamuoyuyla paylaşacaktır demiş. Bu da tarihe geçecek nitelikte bir söz olabilir yani. Ya i̇lk yani. başta aslında Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Siz de e, bahsettiniz. E, külliyede 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu ama bu konudan hiçbir şey bahsetmedi. Daha sonra AKP sözcüsü e, bir açıklamada bulunur. AKP sözcüsü Ömer Çelik bir açıklamada bulundu. Ama açıklamada bulunmadı. Bunun üzerine diğer özellikle ana akım medyada yine yer almadı. Herkes bu kararı bekledi. Halbuki Sağlık sorunları sebebiyle affını e, tırnak içerisinde affını istemişti. E, affedip affetmeyeceği bir, kanıt şey e, sağlık durumunun herhalde e, bir incelemesini yapmış olsa gerek Cumhurbaşkanı o, o süreçte. Yani içerisinde. siyaseti de bırakmayı içeren bir şeydi. Daha çok ailesine, annesi, babası, eşine ve çocuklarına e, has edeceğini söylüyordu. Fakat şey ilginç yani parti sözcüsü Ömer Çelik'in ki gerçekten tarihi bir ibare. Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir diyor istifayı kabul edip etmeme. Evet. Yani bu e, dünyada eşi benzeri az görülen bir kavram. Yani istifa kabule bağlı bir müessese değildir. Bunu defalardır söylüyoruz ama bir daha söylemek zorundayız herhalde. Ve Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir. Uygun gördüğü takdirde görüşünü kamuoyuyla paylaşacaktır diyor. Yani Türk, bir ülkenin <gülüyor> bakanı istifa ediyor. En önemli bakanlarından biri belki bir numarası Özellikle dövizdeki kur meseleleri ve Merkez Bankası Başkanları'nın değişmesiyle ilgili bütün bütün önem kazanan bir bakanlıkta Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir. Kabineyle ilgili bir konu. MYK'nın Merkez Yürütme Kurulu'nun kapsamın kapsamı konusu değil diyor. Çok ilginç yani. Şimdi lütfi Elvan atandı. 27 saat sonra ve basında e, özellikle medya diye adlandırılan yerleşik medya ya da yandaş medya diye adlandırılan ama hükümete yakın medyadan gerçekten tık çıkmadı. Yani gerçekten dünya herhalde gazetecilik tarihine geçecek bir iddia Bilmiyorum. olarak dahi 24 saat boyunca yer almadı. Böyle bir iddia var haberi dahi yapılmadı. Ee, ama şey güzel bir habercilik e, yapmış. Burcu Karakaç de e, arayıp sormuş. Niye yayınlamadınız diye TRT e, soru e, işte, kimleri yetkililerine e, aramış. Başka kanalların yetkililerini aramış. Her birinin açıklamalarına da e, yer vermiş. Mesela TRT yetkilileri e, şöyle söylemişler. Danışmanlardan belirsiz yanıtlar geldi. Bazıları biz de bil, bilmiyoruz demekle yani TRT bunu duyar duymaz aramış şeyleri, danışmanlarını Cumhurbaşkanı'nın belirsiz yanıtlar gelmiş. Biz de bilmiyoruz demişler. Oluşan muğlak durum karşısında resmi açıklama beklenmeye başlandı diyor TRT yetkileri. Hatta ilginç bir açıklama yapıyor. Biz özel e, bir kuruluş değiliz. E, dolayısıyla biz böyle e, spekülatif haber yapamayız ama özel basın kuruluşları yapabilirdi demiş. <gülüyor> özel basın kuruluşları ise onlar da e, yapmadı. Ama bu soruyu şeye sormuş, yani TRT bir kamu kuruluşu olarak e, özel yayın kuruluşlarından farklı bir şekilde beklemeli midir? E, doğru açıklamayı e, yetkililerden. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Ceren Sözeri ise bunun böyle olmadığını söylemiş. Al Bayrak'ın paylaşımı dünyanın her yerinde haber değeri taşır. Bunun kamu kuruluşu olmakla ilgisi yok. Bu durum TRT'yi de bağlar. TRT kamu yayıncılığı yaptığı iddiasıyla faaliyet gösteriyor. Kamu adına haber yapıyorsa görevi kamuyu aydınlatmaksa haber yapmak durumundadır diye de. Evet yani çok yani resmi açıklamayla haber yapılacaksa o zaman medyaya ne gerek var diye soruyor Ceren sözleri. Ve diyor ki bir de çok önemli bir noktaya değinmiş bence. TRT resmi açıklamayı sunacaksa o kadar bütçeye de gerek yok. Yani bu <gülüyor> Türkiye Radyo Televizyon Kurumu çok eski bir kuruluş ve tamamen halktan yani bizlerin vergileriyle finanse edilen bir kuruluş. Dolayısıyla yani Habertürk TV'de tepkiler üzerine istifa konusunun bir programda ele alındığını ve gazeteci Fatih Altaylı'nın da açıklama yaptığını hatırlatmış bilgi alma talebimizden vazgeçemeyiz diyor çok ceren sözleri al bayrak istifasının ardından medyayı eleştirmekten vazgeçilmemesinin şart olduğuna dair ders çıkarılmasını belirtiyor ki Amy Goodman'ın da son yaptığı şeyde kendisiyle dün yayınladığımız söyleşi de demokrasinin sunucusu ve kurucusu Amy Goodman, haber alma hakkında hakkının demokrasinin en temelindeki mesele olduğunu çok net bir biçimde e, ortaya koymuştu. E, Onun da denk yapma. gelmesi inanılmaz oldu. Gerçekten tuhaf bir şekilde üç mesele yan yana geldi. Bu 24 saat boyunca e, haberin verilmemesi Ahmet Altan'ın. Gazetecilikten 1500 gündür içeride olması ve Amy Goodman'ın e, röportajında o gün bizim yayınlamamış olmamız çok ilginç bir gün Evet olmuş. Evet evet <gülüyor> ilginç bir gün oldu. Yani, i̇lginç değildi e, yani bu. <gülüyor> o kadar hesap edememiştik tabii ama yani Hasan Cemal de e, şey diye yazmış yani önce... İki yoruma daha yer vereyim. Konda Genel Müdürü Bekir Ardır. Albayrak'ın istifası iktidar blokundaki çatlağın aileye kadar ulaştığını da gösteriyor diyor. Bir zihni çatlağı da yani bütün bu krizi sadece Albayrak veya Naci Ağbal'a bağlarsak çocukluk yapmış oluruz. E, yapısal bir problem var diyor. Yani mesela Cumhurbaşkanı 3 yıldır maçların oynandığı stadın açılışını yaptı. Bu yapısal sorunu kavramakta hükümet Aciz içinde. İktidar blokunun dünyanın ve Türkiye'nin gidişatına dair bir tahayyülü var ve ona göre de adım adım yürümeye çalışıyor. Belki bu yürüyüşte Berat Albayrak meselesi de bir zihni çatlığa işaret ediyor. Onun için sadece kişilerin değişmesine bağlı olmayan derinlikte bir sorun olduğunu düşünüyorum demiş. Hasan Cemal de, evet Allah sonumuzu gerçekten hayal eylesin başlıklı yazısında T24'te. Tek adam rejimi nedir? Ülkeyi nasıl bir cehennem çukuruna çekiyor? Anlamak isteyen istifa olayına baksın dedikten sonra, yani damat bey bir akşam vakti istifa ediyor, istifasını Instagram'dan duyuruyor. Koca koca televizyon kanalları suspus, saatler geçiyor, tık yok. Sebebi malum, saraydan talimat yok. Damat Bey istifasında at izi, it izine karıştı diyor. Allah sonumuzu hayırlı etsin diyor. Daha ne desin? Saatler geçiyor, Saray suskunluğunu koruyor. Hükümetten de ilgili bakanlıktan da açıklama yok. Bir süre sonra bazı yandaşlar, bazı yağdanlıklar ses veriyor. Gitme, kal, bizi bırakma, reis istifayı reddet, kabul etme. Yani gülnesi, ağlanası bir manzara diyor. Sadece bu trajik istifa olayı bile bir tek adam rejiminin ne olduğunu olanca açıklığıyla gözler önüne seriyor. Yani e, soruların yanıtları da anlaşılıyor. Para nasıl pul oldu? Lira, dolar karşısında yılbaşından bu yana nasıl %40 değer kaybetti? Ekonomide kriz nasıl derinleşti? Deyip devam ettikten sonra da tüm yanıtlar damat beyin istifasında yatıyor. Rejimin tek adam niteliğinde yatıyor. Yargı bağımsız değilse diyor, güçler ayrılığı güme gitmişse Hukukun üstünlüğü kalmamışsa, ifade özgürlüğü yoksa, insanlar sinmişse, farklı ses çıkarmaktan, en ufak eleştiri yapmaktan korkuyorsa, korkmayanlar hapse düşüyorsa, muhaliflere vatan haini damgası vuruluyorsa, <gülüyor> pardon saray gibi düşünmeyenler düşman gibi görülüyorsa, muhaliflere düşman muamelesi yapılıyorsa, bağımsız medya, özgür medya ölümcül darbeler yemişse bir Maliye Bakanı'nın istifa haberini bile saatler boyu veremez hale gelmişse, haber yapabilmek için saray talimatı beklemek gibi acınacak hallere düşmüşse tek adam rejimi yüzündendir bütün bunlar. Bu nedenle memlekette kriz vardır, istikrarsızlık vardır. Tek adam rejimi Türkiye'yi gün geçtikçe bir cehennem çukuruna çekiyor. Allah sonumuzu gerçekten hayırlı etsin nokta diye bitiyor yazısı. Evet, evet, bu şey arada bir... HDP Milletvekili Garopaylan da açıklamalar yapmış. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi bir şirket gibi yönetmek istediği yönündeki açıklamalarını hatırlatıyor Garopaylan. Ancak bunu kötü yönetilen bir aile şirketine dönüştürdü diyor. Saray içi entrikalarla ülke iki yıllık hem siyasi hem de ekonomik bir kriz sürecine girdi. Berat Albayrak ve Tayyip Erdoğan bu ekonomik krizin baş sorumlularıdır. Tek adam rejimi sürdüğü sürece bir takım bürokratlar veya bakanlar görevden alınabilir ancak bu hiçbir şeye çare olmaz demiş. Saray içi darbe diye şey yapmış bu olayda. Evet, buradan birazcık da şeye geçelim. Saray darbesi, evet, saray içi darbe. Amerika Birleşik Devletleri seçimini de bütün şeyle devam ediyor. Eee ...Donald Trump reddetmekte ısrarcı anlaşılan ama hiçbir kanıt evet. gösteremiyor hileye, hurdaya dair değil mi? dair. Tabii ama mitingler düzenleyecek belli ki buna dair artık giderek daha fazla işaret çıkmaya başladı. Bu üç ay boyunca gelecek hatta tekrar şey haberleri var, i̇şte 2024'te tekrar aday olacak deniyor. Bunu bir eski danışmanı söylemişti hatta ilginç de bir açıklamada bulunmuşlardı o zaman da e, Biden'dan daha genç olacak <gülüyor> demiş. <gülüyor> e, yani e, tabii e, şu anda daha gençse o zaman da daha genç <gülüyor> olacaktır en ama böyle ya. bir açıklama yapmaları çok ilginç e, geliyordu. E, gelmişti bana. Birkaç gün önceki açıklamalarında şimdi tekrar bunu e, bu yazılmaya başlandı. Dolayısıyla ben yenilmedim e, demeye, miting örgütlemeye e, kendi tabanını sıkı tutmaya özellikle Cumhur Cumhuriyetçi Parti içerisindeki belki de konumunu Güçlendirmeye çalışacak gibi şu anda iddialar e, var. E, oğlu J.R. Trump, Donald Trump, J.R. ya da onun açıklamaları evet. vardı. E, o da Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri dahi, dahil olmak üzere yabancı liderlerin Joe Biden'ın seçim zaferiyle rahatladığını, çünkü böylece Amerika'yı istimal etmeye devam edeceklerini söylemiş. <gülüyor> Evet ilginç bir açıklama ama yani çok tartışılan e, önemli yazılar çıkan bir konu da Biden değil aslında mücadele edenler Trump'ı yendi diye. Senin de bu konuda bir yazın var. İstersen onu da bir iki cümleyle özetlersen. Evet şöyle işte Marxist C. böyle bir yazı kalemi aldım. Çünkü Biden'ın e, kazanması Türkiye'de de değişik şekillerde tartışıldı. Bir kısım ne oldu sanki devrim mi oldu kapitalizm mi ortadan kalktı gibi bence apolitik diyebileceğimiz açıklamalarda bulundu. E, dün Naomi Klein'da okumuştuk. Çok önemli bir e, yazı kaleme almıştı Guardian'da. Diyordu ki insanlar büyükçe bir kısmı e, Trump Trump gitsin diye oy verdi. Biden'a oy vermediler. Şimdi biz daha güçlüyüz e, diyordu. Oradaki sendikalar, işte göçmenlerle dayanışanlar vesaire. Ben de bu 4 yılda biz dediği şeyin e, Naomi Klein'ın kim olduğunu biraz kaleme aldım. Uzunca da bir. Sadece 4 yılda en büyük eylemleri toparladım, hareketleri toparladım. Altı sayfa e, sürdü. E, şeyi bulmaya çalıştım, kaç kişi bu eylemlere katılmış? 2018'in ortasında böyle bir araştırma yapılmış. Washington Post ve Kaiser Family Foundation tarafından bir anket çalışması yapılmış. Daha o dönem ki Trump iktidara geldikten sadece bir yıl sonra... Ee, ...Amerikan halkının 18 yaş üzeri insanların 5'te 1'i eylemlere katılmış sadece o yılda. Yani Amerikan toplumu için bu çok yüksek bir e, orandı. Bunları hatırlatma e, ihtiyacı duydum çünkü bu meselenin küçümseyenler vardı. Biden'ın kişiliğinden tamamen bağımsız e, olarak. Daha ilk günden itibaren üniversite e, öğrencilerinin yaptığı eylemler, göçmenlerle dayanışanlar... Başkanlığın ilk gününde kadın eylemi, 5,5 milyonluk bir kadın eylemi, Women's March, kadınların yürüyüşü diye geçiyordu. Amerikan tarihinin en büyük, tek günde en fazla insanın sokağa çıkaran eylemi olarak tarihe geçmişti. Yüzüncü gününde iklim hareketinin yine yüz binlerce kişiyle sokağa indiği gösteriler vardı. Silahlanma karşı eylemler vardı. Bunu hatırlayacaksınız. Okul katliamları olmuştu bir süre Trump'ın ilk seçildiği aylar içerisinde. Lise öğrencileri bu sefer eylemler yani iklim meselesinde olduğu gibi aynı yaş grubu öğrenciler bu sefer okullarda şiddete ve bireysel silahlanmaya karşı eylemler yapmıştı. Binlerce okulda işgaller vesaireler yaşanıyordu. E, faşistlere karşı özellikle bütün paramiliter örgütlerin bir araya geldiği Charlottesville'de sağı birleştir diye Steve Bannon gibi o dönem Trump'ın danışmanıydı, baş danışmanlarından bir tanesiydi. Onun da örgütleyicileri arasında olduğu Ku Klux Klan işte Proud Boys diye yine Trump'ın destek verdiği bir ekip kendini alenen National Socialist Movement diyen bir paramiliter silahlar, kalkanlar, nazi bayraklarıyla falan birkaç bin kişilik bir yürüyüş yapmışlardı. On binlerce kişi karşısına dikildi Charlotteville'de. bu hareketin ki böylelikle birleşmesini aslında paramiliterlerin engellediler. United Right yani savı birleştir şeyi gerçekleşmemişti. Burada da bir sosyalist öldürülmüştü. Nazilyanın arabayla eee kalabalığa dalması üzerine zaten Steve Bannon da böyle gitmişti. Vesaire bunun gibi çok sayıda gerçekten eylem olmuş. 10 milyonlar ki sadece George Floyd'u hani yakın dönemde e, şey yapacak olsa 25 milyon kişi sokağa çıkmış. Dolayısıyla Trump'ın tam da bu hareketlerle e, devrildiğini aslında e, görebiliyoruz. Hatta Biden'ın tüm bunlara rağmen yeteri kadar başarılı bile Olamadığını aslında e gösteren şeyler var. Evet önemli. Bill McKeown da e, buna e, çok yakın aynı e, temada bir e, yazı kaleme almış analiz. Ve bütün kadın hareketlerinin, başta kadın hareketlerinin ama iklim mücadelelerinin ve diğerlerinin büyük gücüyle bu işin birikimsel olarak e, devirdiklerini anlatan İlginç bir yazı var ama bir an bile bırakmamak ve devamını getirmek gerekiyor. Yani Trump'ın görevden alınması diye şey yapmış. Çünkü çok sayıda insan, çeşitli gruplar hareketler yaptı diyor. Yani kadınlar, Müslümanlara yasak geldiği zaman havaalanlarına koşanlar, hukukçular... Bütün Amerika'da ortaokul ve lise öğrencileri, Sunrise hareketi, yeni yeşil yeni düzen için çalışanlar, işte Black Lives Matter için çalışanlar diye gidiyor. Sonu gelmiyor yani bir takım evangelistlere karşı Yahudilerin direnmeleri. Bruce Springsteen'e kadar e, götürüyor işi. Çok ilginç bir yazı kalemi almış o da. Tıpkı senin e, baktığın gibi bakarak pek çok insanın e, taban hareketiyle ancak bu mümkün olabildi. Ama bir an bile bırakılmaz devamı getirilmeli diyor. Evet şimdi burada bırakabiliriz aslında. Bir e, ara vereceğiz. Ahmet insele bağlanmadan önce de Atatürk'ün bu seçimlere de ilginç, uygun düşeceğini düşündüğümüz bir konuşması vardı. Tarihi bir konuşması muhterem Amerikalılar diye demokrasinin önemini bahseden onu da size duyurmak mümkün olacak Atatürk'ün durumunda. Şimdi bir ara verelim isterseniz. Açık Gazete. Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesinde birazdan Ahmet İnsel'e bağlanmadan önce Atatürk'ün e, ölüm yıl dönümünde bir de sessizlik yapacağız, anacağız onu. Ben bir de şeyi hatırlatmak istiyorum. E, Atatürk'ün 1934 yılında Çanakkale'de çarpışan ve şey işte, ölen, Anzak askerlerine hitaben söylediği ve bugün e, Anzak koyunda kitabede yer alan sözleri dünya çapında bir anlayışında ifadesi onu tekrarlamak istiyorum kitabede şöyle yazıyor bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar burada bir dost vatanın toprağındasınız huzur ve sükun içinde uyuyunuz sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. İşte böyle diyor. Param Amerikalılar. Türk milleti lafın demek birbirini sövmeye bu müşterek mani olan maziyi silmeye dünyayı su ve usul saatına sokmaya olacak. Bu olduğu gibi Türkiye gayesi işte bundan ibarettir. Açık Radyo Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Evet, bugünkü ufuk turumuz nasıl? Bugünkü ufuk turumuzda bir e, Polonya ve Fildişi e, sahiline gittikten sonra Ermenistan'a gideceğiz. İsterseniz hmm. ilk baştan Polonya'dan başlayalım. En e, şey olan, e, devam ettiğimiz, izlediğimiz bir e, toplumsal hareket var biliyorsunuz orada. 22 Ekim'de Anayasa Mahkemesi e, Polonya'da e, belli genetik veyahut e, fiziki Bozuklukları olan ceninlerin de kürtaj iznini yasaklayarak Polonya'da kürtajı bütünüyle hemen hemen her konuda belki sadece kadının sağlığını tehdit eden durumlar dışında yasaklamıştı ve buna karşı Anayasa Mahkemesi kararı olarak alınmıştı bu ve kararın hemen ardından çok büyük bir tepki hareketi başlamıştı izledik. Biliyorsunuz siz de izlediğiniz e, düzenli olarak kadınların başını çektiği ve hızla e, Polonya'daki bu muhafazakar karşı dalgaya karşı e, bir toplumsal, e, sivil toplumun e, bir medeniyet e, ve özgürlük direnişi haline dönüştü. Gençlerin katılımıyla. E, halk e, iktidardaki e, Hukuk ve Adalet Partisi'nin e, kamuoyundaki... E, yüzde birdenbire %40'dan %9'a düştü ee, ve e, son olarak da işte 100.000'den fazla, geçen hafta konuşmuştuk, 100.000'den fazla kadının ve gencin katıldığı Varşova'da çok büyük bir yürüyüş e, düzenlenmişti ve e, şimdi hükümet e, bu uygulamayı, bu yasayı, daha doğrusu Anayasa Mahkemesi kararını, yasam bile değil Anayasa Mahkemesi kararını Erteleme niyetinde 2 Kasım'a kadar bu kararın resmi gazetede yayınlanması gerekiyordu. Hala yayınlamadılar ve yayınlamayarak biraz sürüncemede bırakacaklarına benziyor. Bu konuda bir çıkış kapısı da bulamıyorlar. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin teorik olarak yürütmenin Anayasa Mahkemesi kararını uygulamaması mümkün değil. Bunu resmi gazetede yayınlamaması da mümkün değil. Ee, ama diğer taraftan bunun resmileşmesi konusunda sonunda toplumda çok daha büyük bir tek tek, tek şeyin muhalefetin ve e, huzursuzluğun huzursuzluğum protestonun yayılmasından korkuyorlar. Hatta başbakanın karısı ve e, eşi de e, kızı da bu e, protestoları desteklediklerini bildirmişti. E, e, Türkiye değil tabii Polonya Başbakan veya Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi kararı isterse uygulanır isterse uygulanmaz diye da diyemiyor aynı zamanda. Kendi attıkları taş şu anda başlarına ciddi bir kurumsal sorun yaratmış durumda ama toplumsal muhalefetin bu başarısı tabii ki aynı zamanda Polonya'nın ikiye bölünmüşlüğünün de bir işareti. Özellikle kilisenin ve Aşırı muhafazakar hatta belki şey tabirini de onlar için de kullanmak lazım. Radikal Katolikçi hani nasıl radikal İslamcı tabiri varsa radikal Katolikçi evet. tabirini de kullanmaktan imkina etmemek lazım. Radikal Katolikçi çevrelere karşı çok ciddi bir toplumsal tepkinin de ifade edildiğini görüyoruz. Arada bazı kiliseler ayinler sırasında gençler tarafından basılarak protesto edilmiş. Ama e, şu anda ölen yaralanan yok çok şükür e, Polonya'da. Gözaltına alınan, tutuklanan da yok. E, bir e, daha medeni bir şekilde e, şimdilik bu ihtilaf, büyük ihtilaf, kültürel Savaş, savaş devam evet savaş derimi bile yerindedir. Yani kadınların başını çektiği müthiş bir şey, beklenmedik bir şeydi aslında değil mi? O kadar da, yok, mi? 2016'da da böyle bir teşebbüste bulunmuştu iktidar partisi, kürtajla ilgili. Orada da toplumsal muhalefet ayağa kalkınca bunu geri çekmek zorunda kalmıştı. Yani bu kürtaj sorunu simgesi olarak bizdeki başörtüs sorunu gibi neredeyse. Ee, bu sefer ama şeyin, e, laik çevrenin e, ha, temel hak olarak tanımladığı, e, bir özgürlük hakkı olarak tanımladığı bir sorun. İki taraf arasında hep kadınlar üzerinden oluyor bu işler yalnız farkındaysam Yani evet. erkekler, kadınların neye hakkı var, neye hakkı yok konusunu e, belirlemek her yerde böyle. Yani bu hakikaten e, cid, çok ciddi bir erkek egemen zihniyetin bütün dünyada özellikle tabi din kisvesi altında ama sadece din kisvesi de değil ama esas olarak din kisvesi altında dini kurallar kisvesi altında özellikle tek tanrılı dinlerin kuralları kisvesi altında e, her yerde karşımıza çıkıyor erkekler, kadınlar nasıl giyinecekler kürtaj hakkına sahipler mi değiller mi vücutlarına egemen değil kadınlar erkekler egemen vücutlarına Kadınlar erkekleri aynı şeyi yapsalardı, bir kadın egemen toplum olsaydık erkekler hakkında neler yasaklarlar, neler sınırlandırırlardı onu çok merak ediyorum. Belki öyle bir fiksiyon yarışması açabiliriz kadınlara. Siz kadın egemen bir toplum olsak siz erkeklerde neleri engellerdiniz? Mesela çok mu sigara içmelerini engellerdiniz? traş olmamalarını mı engellerdiniz diye bir soru sormakta yarar var. Evet, bugün e, her programa başlarken çoğunlukla Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabı'ndan okuyoruz. Bugün de tesadüfen e, Kraliçe Victoria'nın 100 yıl egemenlikte ne kadar aslında erkek egemen bir toplumu kuran bir kraliçe olduğunu da anlatan hoş bir parça vardı. Evet, evet. Yani o zaten erkek egemen tabirini biraz e, erkek... E, e, sıfatını hafifleterek de söylemek ihtiyacı ben de duyuyorum. Çünkü sonuç olarak işte bir kesimin diğer kesim üzerine egemen olması sonuç evet. sorun. Yani <gülüyor> evet, kadın da birden evet. ziyade bir kesimin diğer kesim üzerine onu yaparsın bunu yapamazsın diye egemen olması esas sorun zaten. Özgürlükçü sol anlayışın en sosyalist anlayışın en çok karşı çıkması gereken bunun erkek veya kadın değil. En baştan bir kesimin diğer üzerine diğer kesim üzerinde egemenlik hakkı olduğunu iddia etmesi soruldu. Evet. Fildişi sahiline gelelim. Fildişi sahilinde dün Anayasa Mahkemesi bir hafta önce yapılan seçimlerde biliyorsunuz Alaskan iktidardaki Cumhurbaşkanı olan 2010'dan beri Cumhurbaşkanı olan Alaskan Uatara üçüncü kez aday olduğunu ilan etmişti. Ağustos ayında beklenmedik bir şekilde. Ve muhalefet partileri de adaylarda, belli başlı adaylarda seçimi boykot etmişlerdi. Seçimleri %94,2 kazan, oyla kazandığını ilan etti resmen dün Anayasa Mahkemesi. Ve seçimlerde herhangi bir sorun olmamıştır. Vahim bir bir, bir şekle karşılaşılmamışlardır dedi. Aşağı yukarı muhalefetin lideri on Bediye, ki o da 86 yaşında belirtelim... E, muhalefetin lideri Bediye'nin olduğu, da, e, desteğinin güçlü olduğu bölgelerde e, takriben e, oyların e, %10-15'ine tekabül eden e, bu bölgelerde <gülüyor> e, seçim sandıkları basılarak seçim yapılması engellenmişti. Bunu da bir sorun olarak adetmemiş Anayasa Mahkemesi. O sandıklarda oy verecek olanları seçim dışı tutmuş anladığımız kadarıyla. E, ve bu seçim sonuçlarının ilan edilmesinden sonra e, e, muhalefet bir e, Ulusal Geçiş Konseyi kurduklarını ilan etti. E, yöneticileri ama bu Ulusal Geçiş Konseyi'nin yöneticileri ya tutuklandılar ya da evlerinde abluk altındalar Bediye gibi. E, da dün e, resmen Anayasa Mahkemesi kendi seçimleri, seçimleri kendi seçimini e, ilan edince... Bediye'ye birkaç gün içinde samimi bir şekilde bu sorunu çözmek üzere görüşmeye çağıracağını söyledi. Ama 31 Ekim'den beri yani seçimlerin yapıldığından beri 23 kişi ölmüş durumda Fildişi sahilinde. Ha şimdi bu Alasandar birden birdenbire Ağustos'ta karar değiştirmesinin nedenini de açıklamak lazım. Çünkü Mart ayında üçüncü kez aday olmayacağını ilan etmişti. Anayasa Mahkemesi bir her zaman yapıldığı gibi efendim 2016'da anayasa değişikliği nedeniyle e, taksimetre sıfırlanmıştır. Üçüncü kez değil, e, birinci kez yeniden aday olacaktır e, baş, başkan demesine rağmen o e, aday olmayacağını söylemişti ama e, Ağustos ayında kendi yerine e, seçeceği, kendi yerine aday gösterdiği e, Selefi, Selef değil mi? Halefi Selef hep karıştırırım ben. E, Hı -hı. Halef sonraki Selef e, öldü. Halefi, Halefi, pardon, Halefi e, Kubali e, vefat etti. E, hmm. Bir ihtimal e, Covid'den vefat etti. Hmm. E, ve birden birdenbire ölünce Ağustos ayında Uvatar'a e, e, e, aday olacağını ilan etti. Ve e, işte durum bu, Fildişi sahilinde. Evet, bir, iktidarı kimse bırakmak istemiyor anladım bu kadar. Yani, yani bir kere, de iktidarı bir bırakmak geç... istemiyor veyahut e, kendi adamına bırakmak istiyor. Evet. O olduğu herhalde, gibi korkuyor yani, herhalde. Tabi tabi. Ben yani kendi adamına bırakacak diye çünkü bazı şeyler açığa çıkacak. Benden öç Elimdeki bazı imkanlar kaybolacak. Çünkü kendi adamına verirse kendisi de perde arkasından yönetilim diye düşünüyor herhalde. Ben evet. de iktidarda açı e, olmazsa. Bir parça iktidarın içinde olurum, iktidarın korunması altında olurum diye düşünüyor büyük ihtimalle. Evet. Üçüncü olarak Ermenistan'la ilgili gelişme son derece önemli. Dün gece yarısından başlamak üzere Ermenistan'la Azerbaycan arasında kalıcı ateşkes ilan edildi. Barış anlaşması değil bu belki ama kalıcı ateşkes anlaşması çünkü İki tarafın da kabul ettiği, Rusya'nın e, üçüncü kişi olarak, üçüncü güç olarak imzaladığı, burada belirttiğim Türkiye hiç yok bu işlerin içinde e, dolayısıyla, Rusya iki tarafı, iki e, eski e, Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri'nin iki, üyesi, iki üyesini masaya oturtup, e, Cengiz Akdar'ın bize birkaç aydan beri söylediği o ünlü Lavrov planını harfiyen neredeyse kabul ettirdi. Evet. Yani... Yani Ermenistan Dağlık Karabağ etrafında 93'ten itibaren Ermenistan'ın ve da Dağlık Karabağ'ın işgal ettiği 7 bölgeyi tamamen Azer Azerbaycan'a iade ediyor. Şu anda Azerbaycan'ın savaşarak geri aldığı bölgeler dışında Ağdam'ı 20 Kasım'da, Kelbecer'i 15 Kasım'da, Laçin koridorunu da 1 Aralık'ta. Azerbaycan'a iade ediyor. Buna karşılık e, Dağlık Karabağ e, e, özerk statü içinde ve sınırları Rus askeri polisleri tarafından e, korunan e, bir e, özerk bölge haline geri dönüyor. Çünkü biliyorsunuz 93-94'ten önce e, Dağlık Karabağ Azerbaycan içinde bir özerk bölgeydi. Ermenilerin yönettiği bir özel bölge haline geri dönüyor. Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında Laçin bölgesinde 5 kilometre genişliğinde bir bağlantı şeridi güvenli bağlantı şeridi açılıyor. Bunu Rus askeri polislerinin denetimi ve güvencesi altında iki taraf kabul ediyorlar. Diğer taraftan Nahçıvan'la Azerbaycan arasında biliyorsunuz Nahçıvan'la Azerbaycan arasında kara bağlantısı yok. Arada Ermenistan'ın olduğu sahip olduğu topraklar var. Nahçıvan'la e, e, Azerbaycan arasında da benzer bir, gene Rus askeri polisinin e, denetiminde olan bir e, koridor, koridor, güvenli koridor açılıyor. E, beş yıl geçerli bu anlaşma, beş yılın sonunda e, Rus e, askeri polisinin varlığını taraflardan biri istemezse anlaşma e, sona erecek. Ama iki tarafın yenilenebilir anlaşmalar. E, sonuçta e, ha, Dağlık Karabağ'da e, Ermenilerin, orada yaşayan Ermenilerin güven içinde geri dönmesi güvenini e, veriyor Azerbaycan. E, bu e, tamamen... E, 5000, 6000 kişinin öldüğü, gene binlerce, on binlerce kişinin, yüz binlerce kişinin hatta e, yerinden olduğu, yerinden olduğu e, binaların tarihi binaların yıkıldığı bir e, kanlı çatışma olmadan da aynı sonuç alınabilirdi. Evet, kesinlikle. Evet, maalesef. Ve herkesin başında. Her tarafın lideri de buna tabi yanaşmadı. Yani evet, yani Paşinyan'ın sorumluluğu da var, Aliyev'in sorumluluğu da var ama Paşinyan maalesef burada çok başarılı bir, yani Aliyev'in ne olduğunu biliyoruz ama Paşinyan burada başarılı bir liderlik gösterdiğini söyleyemeyeceğim. Yani başarılı liderlik bunu öngörerek bu, bu duruma düşmeden bu anlaşmayı yapabilirdi. Çünkü hemen hemen... Ve mantıki olarak bakıldığında Ermenistan açısından eğer Dağlık Karabağ etrafındaki 7 bölge, bütün Dağlık Karabağ'ı çevreleyen Azerbaycan'a ait ve Ermenistan'ın işgal ettiği, Dağlık Karabağ'ın işgal ettiği 7 bölge Ermenistan toprağıdır, Dağlık Karabağ toprağıdır denmiyorsa ki son güne kadar, son günlere kadar denmiyordu. Paşinyan son günlerde maalesef böyle laflar etmeye başlamıştı. Orası Ermenistan toprağıdır bunlar demeye başlamıştı. Dolayısıyla buradan geri çekilerek güçlü olduğu bir yerde belki daha da fazla Dağlı Karabağ konusunda güvenceler elde ederek yapardı. Ruslar Rusya yönetimi tam istediği sonucu elde etti. Yani A'dan Z'ye istediği sonucu elde etti. Eksiksiz biçimde. Türkiye tarafında gazetelerin yazdıkları gibi efendim Türkiye ile Rusya ortak polis falan hiç öyle bir şey yok. Hiç Türkiye Azerbaycan tarafında müttefik olarak Azerbaycan tarafında bulunabilir ama iki ülke arasındaki ihtilafın çözümü Rusya'nın dikte ettiği çözüm oldu. Evet yani burada bir de... Şöyle bir şey, şey de ilave etmek evet, ben... isterim. Yani burada şöyle bir şey de var. 93-94'te Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında elde ettiği beklenmedik askeri zafer ve tekrarlanması mümkün olmayan askeri zafer Ermenistan için bir Ermenistan'da çözüm yanlısı bir hamle yapmak için bir ayak bağına dönüştü aynı zamanda. Şimdi iki tarafta biri 93-94'te biri 2020'de e, savaş kazanmış iki taraf olarak e, 93 öncesi konuma dönüyorlar. Ya ben evet, bir şey, şey sorabilir miyim? Sor, ben de bir şey soracağım. <gülüyor> e, aslında Paşinyan bir halk hareketiyle, yolsuzluk karşıtı hareket, bir tür demokrasi hareketiyle gelmişti. Dolayısıyla yeni bir statü burada Paşinyan'ın bu şekilde cezalandırılmış olması, yani Rusya bayağı bir süre yol verdi gibi de gözüküyor. Ki Azerbaycan'da da yolsuzluk vesaire çok Zaten uzun zamandan beri söz konusuydu. Burada böyle bir halk hareketlerinin Kafkaslarda da e, bir tür cezalandırıldığı aslında yorumunda bulunabilir miyiz? Paşinyan'dan bağımsız olarak. Ee, kısmen onu da düşünebiliriz. Yani Paşinyan olmasaydı e, daha önceki yönetimdekiler yani Dağlık Karabağ e, kökenli yöneticiler olsalardı ve Azerbaycan e, böyle bir saldırıda bulunsaydı Rusya engeller miydi? Belki daha fazla engellerdi. Evet doğru. Ama belki de Paşinyan yönetiminde olunması Rusya açısından ve Azerbaycan açısından bu anlaşmayı kabul etmeyi daha yatkın bir yönetim olduğu noktasından da varsayımından da hareket etmiş olabilirler. Paşinyan'ı Rusya'nın Paşinyan'ı iyice Rusya'ya bağlamak için böyle bir girişimi olmuş olabilir. Bu büyük ihtimalle doğru. Çünkü sonuçta Ermenistan sınırlarını Türkiye dahi, sınırı dahil olmak üzere koruyan birlikler Rus askeri polisi. Şimdi dağlık Karabağ'da koruyan askeri birlikler, polis birlikleri Rus askeri polisi olacak. Yani Rusya dağlık Karabağ'da yerleşmiş olacak. Ruslar Ermenistan-Azerbaycan arasındaki o iki koridoru yani Nahçıvan koridorunu ve Laçın koridorunun yerleşmiş olacaklar. Askeri polis ve güvenlik gücü olarak. Yani Ruslar açısından hakikaten çok büyük bir kazanım. Arada Paşinyan'ı da bir şekilde daha fazla Rusya'ya bağımlı hale getirdiğini getirmesi de burada bir kazanç. Aliyevi kaybetmedi. Evet, ben burada, de bir şey evet. eklemek istiyorum. Pardon. Yani şu Burada uzun, uzun, bugün özellikle çok belirgin bir şekilde bir paralellik vardı. medyanın durumu işte Türkiye'de bu Berat Al istifasını vermeyen hiç haber vermeyen bir medyadan bahsederken aynı şekilde başka yerlerde de çok ciddi bir önem taşıdığı medyanın, Aşikar Julian Casablanca'sında Amy Goodman'la yaptığı söyleşide de Amy Goodman'ın demokrasinin temelini, can alıcı önemini medyada bulduğunu söylemesi gibi. Şimdi Ermenistan'da da mesela bayağı parlamento binasına girip Genel kurula giren protestocular milletvekillerinin oturdukları koltukları fırlatıp istifa etmişler. Slogan, i̇stifa ediyorlar. Slo yani. Sloganları atmışlar. Yani çünkü BBC muhabiri de diyor ki Ermenilerin uzun zamandır cepheden başarı haberleri geçen bu kamu yayıncılık, yayıncılarına inandıklarını ve bunun üzerine anlaşmanın bir şok etkisi yarattığını belirtmişler. Yani medya tabii, tabii, tabii, sorunlu tabii, yani. Tabii tabii. Maalesef maalesef. Yani sadece kamu şöyle değil, sadece kamu e, haberciliği değil, maalesef Ermenistan'da bağımsız e, olduğu söylenen medyada da e, bu Ermeni güçlerinin e, Azeri güçleri karşısındaki yenilgisi geri çekilmesi e, sürekli yalanlandı veya çok geciktirerek verildi ve e, aynı şey tabii Azerbaycan için de geçen de şimdi ters, yani hatta daha fazla hiç olmazsa Ermenistan e, asker, e, ölen askerlerin ismini yayınlayarak biraz bilgi evet. vermeye sayı olarak Azerbaycan'da şu anda hala kaç kişi öldü kaç, isimleri bile yok yani bu ölen kişilerin. Şimdi tabii ilan edeceklerdir. Zafer kazandık gerekçesiyle. E, ama daha Ermenistan daha demokratik bir yapıya dönüşmekte olan bir ülke e, Orada daha fazla medyanın bağımsız haber yapması ve maalesef Ermenistan açısından hoş olmayan haberleri de daha cesaretle verebilmesi bekleniyordu. Orada da çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Yani hakikaten son güne kadar, düne kadar, dün öğleden sonraya kadar hala Şuşa düşmedi ee, iddiasını bulunuyordu bağımsız Ermeni e, basında tamam anlamıyla büyük ihtimalle Şuşa tamamen düşmemişti ama artık e, tamamen Azerbaycan'ın e, kontrolüne geçmişti e, Şuşa düştüğü zaman da veya Azerbaycan'ın kontrolüne girdiği zaman da Şuşa ile Stepanakert arasındaki yani Dağ Karabağ'ın başkenti arasında da bir e, çok az mesafe var. Evet 20-25 kilometre evet. bir şey. Çok az Dön dönüm yani. noktası oydu herhalde. Evet, büyük ihtimalle. Evet. Ondan sonra evet. oturt, zaten böyle demiş başın yanında çok zor bir karar ama askeri bir değerlendirme yaptım demiş. Evet. Uzmanlarla de... konuştum demiş. Ya bu kadar evet. tuhaf bir açıklama olamaz. Uzmanlarla konuşup. Uzmanlarla. Askeri uzmanlarla konuşup bu kararı evet. almak evet. zorunda. Burada size çok ilginç de bir şey söyleyeyim ben Pazar günü bu haber geldiğinde CNN Türk'ü radyodan dinliyordum. Bakü'den bir Canlı yayına girdiler. CNN Türk muhabiri Bakü'de şu anda çırpınırdı Karadeniz söyleniyor sokaklarda diye bir haber verdi ama <gülüyor> biraz bana ilginç gelmişti. Evet. evet. E, bu yani şunu söyleyelim. Hiç olmazsa savaş bitti. Bir evet, kere bunu baştan söylemem lazımdı. Hiç olmazsa savaş bitti. Beş fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor. Sayıyı yakında öğreniriz. Ve bu 5 bin, 6 bin kişi ölmeden ve on binlerce insanın hakikaten yeniden öze Ermenilerin ve bir kısmı e, Lübnan'dan, Suriye'den e, savaştan kaçarak gelmiş Ermenilerin de olduğu. Çünkü o boşaltılan e, Azerbaycan'dan boşaltılan belgeleri ve bir kısım Suriye ve e, Lübnan'dan gelen Ermeniler de yerleşmişlerdi. E, onların da yeniden... Bir kez daha mülteci, göçmen konumuna düşmesine gerek olmadan ve Ermenistan ve Azerbaycan halkları arasında e, yeni bir e, husumet tohumu. Çünkü bu sonuçta böyle bir barış var ama arada husumet çok ağır bir şekilde devam edecek. Bunu evet. biliyoruz ve bu husumet iki tarafın milliyetçiliklerini daha da besleyecek. Bütün bunlara ihtiyaç olmadan çözülemez miydi? İşte insanlığın galiba basiretinin bağlandığı, medeni e, olabilme kapasitesini yitirdiği yerler buralar. Tabii iki kişi medyanın kaldım. rolünü altını çizerek bir kez medyanın, daha uygulayalım. Bu maalesef burada da son derece, son derece önemli. Ee, yani dördüncü güç falan filan e, lafları boşuna değil. Değil, evet. Ee, neyse. Ama savaş bitti. Bitti evet. Bu, bu son, son araca katıldığım bir şey benim. Bu yani da sevinecek yani, bir şey. Tabi. Bu da sevinecek bir şeydir. Ee, savaş bitti. 93 yılının 92-93 yıllındaki önceki duruma dönüldü. İnsan hakikaten soruyor. Bu kadar gürültü patırtı aynı yere dönmek için niye? <gülüyor> Milliyetçilikleri... Bu so, büyük sorununu, milliyetçiliklerin büyük sorumluluğunu, her türlü milliyetçiliğin e, bu büyük sorununu e, başımıza oluş, getirdiği felaketleri bıkmadan, usanmadan her seferinde sorgulamak ve teşhir etmek boynumuzun borcudur. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz. İyi günler. Zahmet, görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ahmet İnselli Ufuk Turu Açık Gaste Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Günaydın Bey. Günaydın Ömer Bey. Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet bugün Aysu'da Kölemen'le konuşuyoruz galiba ama siz takdimini ve neler konuşacağımızı söylerseniz çok daha iyi. Evet layık. merhaba Ayşu'da hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba hoş, hoş geldiniz. Buldum. Bugün konumuz anketler, seçimler gündeme geldiği zaman hep önem kazanan bir konu. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinden konuşmuştuk. Anketler Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde yine yanıldılar. Genel olarak anketlerdeki sorun ne, siyasette bir ölçme yöntemi olarak anketler hakkında ne düşünmeliyiz, ne kadar önemsemeliyiz bu konunun hem kuramsal yanlarını hem de pratik yanlarını bilen ve çalışan bir kişi Aysuda Kölemen. Daha önce de konuğumuz olmuştu hatırlayacaksınız. Bard College Berlin'de e, siyaset bilimci, öğretim üyesi. Dolayısıyla anketler konusunu hem kuramsal hem pratik yönleriyle ele almaya çalışacağız. Ben e, izninizle şöyle küçük bir giriş yapayım. Geçen haftaki açık bilinçte Amerika Birleşik Devletleri seçimlerini konuştuk. Ve ee, orada ben yani bu kelimelerle söylememiştim ama şer ile ehveni şer arasında bir seçim e, gibi bir şey e, düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum yani böyle çok Biden hayranı bir kişi değilim ama bu kötü ile kötünün iyisi arasında o kadar büyük bir mesafe ve öyle büyük bir uçurum var ki. Biden'ın kazanmış olması sahiden e, çok büyük bir fark yarattı yalnız Amerika için değil dünya için bütün ülkeler için gezegen için bütün canlılar için ya da yaratacağını umuyoruz en azından böyle bir ümit doğdu dolayısıyla çok önemli bir şeydi. Fakat e, geçen salı seçim gecesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık gece yarısı e, olduğunda saat Trump'ın kazanacağı yönünde bir hava vardı ve anketler yine yanıldı. E, 2016'da olduğu gibi yine Trump kazanacak görüşü e, yaygınlaşmıştı. Ben bugünlerde yaşanan coşkunun biraz bu travmanın atlatılmış olmasıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum. E, cumartesi günü Biden'ın resmen... E, Başkan olduğu açıklandı. Ben bunu önce sokaktan gelen korna seslerinden anladım. Bir şeyler oluyor. Çünkü burada böyle pek öyle şeyler olmaz. Maç falan da pek olmadığı için. Sonra mahallede biraz dolaşmaya çıktım. Sahiden yani dans eden, müzik yapan, işte pankart açmış olan, sevinç gözyaşları döken, benim Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir seçimden sonra görmediğim bir coşkuyla İnsanlar sokaklara çıkmışlardı. Biraz da şöyle bir hava var. Yani dört yıldır üstünüze zorla giydirilmiş bir deli gömleğinden sonunda kurtulmuş ya da kurtulmak üzeresiniz. Ve bunun getirdiği rahatlığın yaşattığı bir coşku da görüyorum. Psikolojik olarak baktığımızda aslında bu tür deli gömleği durumlarında... Bu gömleğin içine sıkışmışken de tabii insan bunun ağırlığını hissediyor ama gömlek çıktıktan sonra aslında ne acayip bir şeymiş bu farkındalığı daha da e, kuvvetleniyor. Amerikalıların da beyaz bunu yaşamakta oldukları kanaatindeyim. Ne diyeyim? Darısı benzer durumlardaki başka ülkelerin ve ulusların e, başına diyorum ve anketler e, konusuna e, geliyorum. E, şimdi anketlerde Biden'ın rahat kazanacağı iddia ediliyordu. E, Hillary Clinton'da hata yaptığını e, kabul ettikleri halde biz bu hatayı Düzelttik. İşte şimdi doğru anket yapıyoruz diyorlardı. Bir tek öyle değil. Yani iki kolonlu çıkmaya başlamıştı anketler. Şimdiki anketimize göre Biden işte şu kadar önde ama Clinton zamanında yaptığımız hatayı göz önüne alır ve o kadar hata yapacağımızı varsayarsak yine de bu kadar önde diye yine de bayağı rahat bir şekilde kazanması gerekiyor gibiydi. Öyle olmadı. Biden kazandı ama böyle damla damla artan oylarla dört gün süren bir sayım sonucunda filan oldu Biraz bundan konuşalım istiyorum, biraz Türkiye'ye de değinelim istiyorum. Fakat daha temel bir soruyla başlayalım. Şimdi Aysu'da sen anket içeren bir çalışma yaptığın zaman bir şey ölçmek istiyorsun, bir anket hazırlıyorsun. Anketi tasarlarken ve daha sonra sahada bunu uygularken, kullanırken neler en sorunlu şeyler olarak önüne çıkıyor ve hata payını büyüten, ...unsurlar genellikle anket çalışmalarında e, neler oluyor? Anketçiliğin pratiği konusunda e, bize biraz bir şeyler anlatır mısın? Yani şimdi tabii anketçiliğin pratiği ülkeden ülkeye değişiyor. Türkiye'de mesela bir anket yapıyorsunuz ve gelen sonuçlarda... ...işte e, ne bileyim İstanbul'da yaptığınız bir ankette... ...CHP'li oranı çok yüksek çıkıyor mesela e, anket yapılan kişiler arasında. Ki her şeye dikkat etmişsiniz, bayağı para harcamışsınız ama anlamadığınız bir şekilde... AKP seçmenin oranı düşük çıkıyor. Ve bunun da bir açıklamasını bulamıyorsunuz. Yani hani anketi yaptırdığınız şirkette de görüştürdüğünüzde biz her kapıyı çaldık vesaire. Böyle sorunlar var ama bunlar Türkiye'de zaten oldu bitti yani olan şeyler. Çünkü mesela tarih olarak şimdi bu anketler 1930'larda başladığında ilk, ilk yaptıkları atar şey olmuş. Telefonla yapmışlar. Telefonla arayıp insanları fikirlerini sormuşlar seçim hakkında. Tabii o zaman Amerika'da da telefon sahibi insanlar, orta sınıf ve üstü insanlar. Ve dolayısıyla bunların da cumhuriyetçilere oy vereceği çıkınca çok büyük bir farkla yanlış tahmin etmişler Roosevelt'ın seçildiği seçimde. Yani müthiş bir şeyle güvenle Roosevelt'ın kaybedeceğini düşünürken o büyük arayla kazanıyor ve Tabii ki bunu e, alt-orta sınıf, işçi sınıfı vesaire desteğiyle kazanıyor. Sonra ha, tamam biz bu yöntemi yanlış yaptık, uyguladık, böyle olmazmış bu deyip e, düzeltiyorlar. Ve uzun sürede iyi gidiyor. Çünkü e, işte Amerika gibi, Almanya veya İngiltere gibi e, 20. yüzyılda özellikle 2. Dünya Savaşı sırası, sonrasında siyasetin çok e, neredeyse ee, ...tek düze gittiği ülkelerde... E, ...çok başarılı oluyorlar. Aşağı yukarı seçimin eğilim belli... ...partiler belli, büyük değişimler yok. Şimdi... 21. yüzyıla geldiğimizde durum değişmeye başladı. Her şey daha belirgin yani daha belirsizleşmeye başladı biliyorsunuz. İşte popülist hareketler çıkmaya başladı. İki parti sistemleri sallanmaya başladı. Ki mesela Amerika'da ve İngiltere'de iki parti sistemi seçimin gereğidir. Yani seçim sisteminin neredeyse e, gereğidir. Fakat İngiltere'de buna rağmen üçüncü parti güçlendi vesaire. Amerika'da da iki parti sistemi tam tersine inanılmaz güçlendi. İnanılmaz bir kutuplaşma oldu. Ve burada da sorunlar çıkmaya başladı. Ee, sonra şey geçildi akıllı telefonlara ve dolayısıyla insanlar ev telefonlarını bırakmaya başladılar. Sadece işte daha yaşlı kesimin evinde ev telefonları kaldı. Mesela seçimlerden sonra geçen 2016 seçimlerinden sonra bir sorun da buydu dediler. Yani biz çok fazla ev telefonlarına dayandık halbuki... E şeylere cep telefonlarından araştırma yapan şirketler daha başarılı oldu. Vesaire bunun gibi şeyler oldu. Şimdi se 2016 seçimlerinden sonra bu kadar büyük bir hata yapınca ve sadece tek tek anketlerde sorun olsaydı dert olmayacaktı. Fakat ne yaptılar? Bütün anketlerin ortalamasını aldılar, modellemeler yaptılar. 2008'de harika işleyen, 2012'de harika işleyen bu ortalama modellemeleri tamamen çöktü. Şimdi... Bizim sahada seni sorduğun soruya girersem eğer sahada yaptığımız anketlerde sorun ne dersen ben seçim araştırması yapmadığım için geleceğe yönelik bir tahminde bulunmak zorunda kalmıyorum yani o anda ne varsa onu ölçmeye çalışıyorum seçimde şu soruyla karşı karşıya kaldık acaba bu değişen parti sistemi kutuplaşma vesaire nedeniyle üç gün sonrasında bile tahmin etmek mi zorlaştı bir soru bu yani belki biz belki de o anketçiler doğru şeyi ölçüyor ama seçimlerden beş gün önce, bir ay önce ölçülükleri şey, o an doğru olan şey seçim günü değişiyor. Çünkü birçok insan fikir değiştiriyor veya kararsızken kararsızları hani aşağı yukarı verilen cevaplara göre dağıtıyoruz anketlerde, seçim anketlerinde. Yani karar vermişlerin yüzde 55'i bir tarafa kırılıyorsa. Kararsızları da aşağı yukarı %55 civarında o tarafa kırılacak gibi farz ediyoruz. Mesela bu modellemeler yanlış mıydı? Bunlar sorgulanıyor. Çünkü şu görüldü 2016'da e, sorundan bakıldığında kararsızların e, daha yüksek bir oranı Trump'a son dakikada kaymış. Şimdi belki burada da aynı şeyi göreceğiz. Hatta böyle bir şey olmuş diyenler var. Şu anda tabii çarşamba, salı akşamı çarşamba sabahına göre çok karıştırdım ama daha olumlu bir noktadayız. Yani anketler sanıldığı kadar da yanılmamış, modeller sanıldığı kadar yanılmamış. E, 2016'daki kadar büyük bir facia söz konusu değil. Yine de e, bir şey var. Yani anketçiler arasında, modelleme yapanlar arasında bir e, dönüp biz nerede yanlış yaptık e, hesaplaşması olacak. Şimdi burada dediğim gibi iki şey var. Belki yanlış e, insanlara soru sordular. Yani örneklemi yanlış aldılar. Örneklemi yanlış almak e, ikinci olarak da Örneklemi doğru aldılar, doğru insanlara sordular e, fakat bu insanlar yanlış cevaplar verdiler ve bu da şundan kaynaklanabilir, burada da ikiye ayıracağım. Yanlış cevap verdiler çünkü fikirlerini değiştirdiler son dakikada. Yani kararsızım dediler ama aslında çoğu aslında Trump'a meyilliydi. Veya cumhuriyetçilerin söylediği çok şey var, özellikle bu kırsal kesimde ben zaten hiçbir anketörü kapımı açmıyorum diyor. Yani. Doğrudan doğruya e, yalan mı söylediler kısmı var ama belki de yalan söylemediler. Cevap vermiyorlar, telefona cevap vermiyorlar, kapıya cevap vermiyorlar anketör geldiğinde. Bu da bir sistem protestosu olmuş onlar için. Dolayısıyla cevap verenler arasında Trump seçmenin e, oranı daha az oluyor. Otomatik olarak örneklem e, taraflı olmuş oluyor. Böyle bir şey de söz konusu olabilir. Ve bu da aslında kutuplaşma ve bütün sisteme olan güvensizlik bu popülist söylemin ee, basına güvenmeyin, akademiye güvenmeyin yanında devamlı neyi dedi Trump? Anketörlere de güvenmeyin dedi. Anketlere de güvenmeyin dedi. Anketlere güvenmemek de iki yönü Hem sonucuna güvenmiyorsun hem de anketi yapanları da protesto etmek istiyorsun. Onlara da güvenmiyorsun. Niyetlerine de güvenmiyorsun. Dolayısıyla o kapıyı açmak da istemiyorsun ya da açtığında onlara dürüst cevap vermek de istemiyorsun belki. Yani bir sürü faktör bir araya geldi ne yazık ki ve bence dönüp bakıldığında da kolay kolay anlamayacaklar Nerelerde tam hata yapıldı? <gülüyor> Ve bu hatalar düzeltilebilecek şeyler mi? Ben bir de şeyi sorayım. Yanlış cevap verdiler ankete dediniz. Ne demek yanlış cevap vermek? Ne anlama geliyor? <gülüyor> yani şöyle bir şey var. Mesela iki ihtimal var. Birincisi özellikle işte sol basında, liberal basında söylenen şey. işte Trump'a oy verecekler. Fakat oy verdiklerini söylemeye utanıyorlar. Çünkü Trump sosyal olarak çok kabul edilebilir bir aday değil. Ben mesela bu birinci söylemi hiç gerçekçi bulmuyorum. Çünkü Trump seçmini oldukça gurur duyuyor Trump'a oy vermekten. Ben çok öyle yani biliyorum şehirdeki sol kesimlerden bakınca belki utanılacak bir şey gibi görünüyor ama oy verenler açısından öyle değildi. Sadece küçük bir kesim açısından o utanç verici. O da çok sol liberal çevrelerde yaşayan. Çünkü Amerika kutuplaşırken şöyle de kutuplaştı. Türkiye'de de benzer bir şey görüyoruz. Daha önce tarihte pek olmamış bir şey yani demokrasi 20. yüzyıl tarihinde mahallelere ayrıldı ülke. Yani bu mahalle tamamen bir adaya oy verirken neredeyse diğer mahalle başka. Yani insanlar adreslerini değiştiriyorlar. Kendileri gibi düşünen ve yaşayan insanların bulunduğu yerlere taşınıyorlar. Ha, orada yaşayanlar mesela Demokratların çok ağırlıklı olduğu yerde yaşayanlar belki de Trump'a oy verdiğini söylemek istemiyor. Bu genel bir eğilim değil ama yine de anketleri yanıltacak kadar, küçük de olsa yanıltacak kadar bir şey olabilir. Bir, yani Çünkü Trump bir ırkçı mesela, bir kadın düşmanı, tacizci olduğu biliniyor. Bu nedenle de oy verdiğini söylemeyi çekinmiş olabilir diyorlar. İkinci ihtimalde yalan söylemenin nedeni dediğim gibi anketörü yanıtmak istiyor olabilir. Çünkü bir sistem protestos trumpçılar için. Aynı motivasyon şey de yok, demokratlara oy verenlerde. Onların böyle bir anketlerle böyle bir problemi olmadı. Çünkü liderlerinden böyle bir yönlendirme gelmiyor. Şunu yapabilir, Trump'a oy vereceğim diyeceğine karar vermedim diyebilir. Hatta bilemem, belki de yani Biden'a oy vereceğim bile diyebilir. Bu şüphelenilen şeyler bunlar. Evet, yani ben şunu anlıyorum, o zaman bütün suçu anketçilere yıkmak yanlış çünkü... Hani anketçilerin ağızlarıyla kuş tutsalar aslında çözemeyecekleri bir takım sorunlar olabilir. Eğer size kapısını açan kişi bilerek ve isteyerek yalan söylüyorsa ve çok sayıda kişi böyle yapıyorsa işte ne yapacaksınız? Öte yandan diyelim Trump taraftarları, seçmenleri, anketörleri reddediyorlar kapılarına geldiklerinde ya da telefon açıldığında. Ben mesela bu anketler yayınlanırken reddedilen anketçi sorusu oranında ciddi bir artış var mı yok mu? Bunu da bilmek isterim. Çünkü bu da modelin içine katılabilecek bir şey gibi bana gözüküyor. De nerelerden? Yani... Ve nerelerden? Daha kırsal mı vesaire? Belki bu da e, kale alınmıştır e, bilmiyorum yakından bakmadım anketlere ama e, anketçilerin de yapabileceği bir takım e, şeyler var gibi gözüküyor sanki. İşte e, anlının kadar mümkün olduğu kadar bunları e, dahil etmeye çalıştılar. E, yani bir de şöyle bir şey var hani kapıyı açmamak neden kapıyı açmadı da bilemiyorsunuz. Evde değildir kapıyı açmaz. Ama tabii genelde ortalamalara bakarak bir de şöyle bir şey var yani genel olarak son yıllarda anketlere zaten katılım düşüyor dünyada. Hani insanlarda bir anket yorgunluğu da var. Yani sürekli biriyle özellikle Amerika gibi anketlerin seçimler öncesinde çok yoğun olduğu yerlerde sürekli pazarlama için şunun için bunun için evinizin arandığı ve size sorular sorulduğu yerlerde. Yani sen de biliyorsun hani böyle şey var, sürekli birileri arıyor Amerika'da yani eğer engellemezse insan, eğer kendi ismini bir yerlere koymazsa anket için arıyor, bir şey satmak için arıyor ve insanlar da onun bıkkını da var, telefonu doğrudan doğruya kapatıyorlar ya da kapıya geleni reddetme eğilimde arttı diyorlar. Hani böyle bir sorun var. Hatta mektuplara cevap verme vesaire, şey, mektupla eskiden daha çok anket yapılabiliyordu. Şimdi bunlara da tabii. Ha internet anketleri başladı. İnternet anketinde de çok büyük sorunlar var. Yani kimlik tespiti. Ben yakın zaman internetten bir anket yaptım ve e, kimlikleri e, yani yalancı hesaplara ayıklamak için birkaç soru eklenebiliyor. Ekledim. Ve ee, bana gelen üç cevaptan bir tanesi e, bot hesaptan gelmiş yani yalancı hesaptan gelmişti. Bu da benim tespit edebildiklerim belki e, sahte ama şey değil otomatik sahte değil hani biraz akıllıca doldurulmuş anketler de olabilir. Hmm. Mesela böyle bir sorun da var. Tabii ki sistematik anket yapanlar bu, bu konularda biraz daha avantajlılar. Kendi havuzlarını oluşturabiliyorlar. Yani hani bizim gibi akademiden şey yapanlar gibi başka ikinci araçları kullanmıyorlar. Kendi havuzlarını oluşturuyorlar. Yine de havuz oluştururken de mesela insanlara para veriliyor. Veya işte e, oyun puanları veriliyor. E, bir, bir takım yani şeyler veriliyor. E, katılsınlar diye. Hani bunlar da acaba etkiliyor mu katılımı? ya yani etkiliyor ama sonuçları değiştirecek kadar etkiliyor mu? İnternette mesela şunu biliyoruz. Yaşlılar daha az katılıyor internet şeylerinden yani daha az cevap veriyorlar doğal olarak. Mesela bazı internet yerlerinde erkekler daha çok daha çok erkeklerin katılımı internette daha yüksek. Şimdi bunlar nasıl her şey yani teknoloji çok hızlı gelişti ve hani eskisi gibi mektupla cevap almak da daha zorken artık onu hani, İngilizce'de şey deniyor salyangoz Mail deniyor. E-mail yerine mail. O kadar yavaş geliyor ki. Bütün bu teknolojik gelişimlerle bir yandan da kutuplaşma var. Yani acaba sorun kutuplaşmada mı? Yoksa e, bu teknolojik gelişmelerde mi? Yoksa ikisinin karışımı ve ne ağırlıkta? E, şu anda bilmek çok zor. Fakat enteresan bir şey var ki, daha bir sene önceden modellemi yapıp mesela e, hem 2016'yı hem 2020'yi bilen bir e, hocayla ben konuştum. Yani bir konferansımıza katıldı ve şey yaptı sunum yaptı daha doğrusu konuştum derken ve o mesela şey çok eminde 2016'da Trump'ın kazanacağından 2020'de de Biden'ın kazanacağından çünkü şey diyor yani artık e, anketlere karşı değilim ve anketler tamam e, bazı problemler var ne olduğunu bilmiyoruz ama anketlere gerek kalmadan görebiliyoruz kim olduğunu çünkü o kadar büyük bir partizan kutuplaşma var ki aslında insanların nereye oy vereceği bir sene önceden belli oluyor. E, ...belli faktörleri girince diyor. Ve bu da çok korkutucu bir şey aslında bence. Yani gerçekten... E, ...hoca da aynı şeyi söyledi mesela. E, Rachel e, Bitecoffer ismini söyleyeyim... ...modeline bakmak isterseniz. Yani demokratik açıdan çok korkunç bir şey. E, o kadar önceden biliyoruz ki... Diyor, ...insanların aslında nereye oy vereceğini... ...tek yapmak e, gereken... ...partiler açısından... ...oy vereceği belli insanları... ...mobilize etmek ve sandığa götürmek. Ve kim burada daha başarılı olursa... ...onlar kazanıyor dedi... Ee, ve son seçimde de mesela bunun örneğini e, şeyden verdi Michigan'da parti merkezden gelen, parti Michigan parti teşkilatı merkezden gelen talimata aykırı davranarak e, yerel konular üzerinden e, şey kampanya yürütmek yerine seçmen mobilizasyonu yaptı. Ve bu sayede kazanlardı. Birkaç eyalet bunu yaptı. Yani anketlere güven e, şuradan da azalıyor. Şunu da söyleyeyim çok daha e, temel bir itiraz var. E, Talib adlı bir finans e, hocasının yine şeyi çok güzel ifade ettiğini gördüm bunu. Şunu söyledi. Zeynep Tüfekçi de yazdı e, benzer bir şey. Gelecekte olan bir şeyi tahmin edeceksek yani bu anket de olsa herhangi bir model oluşturacaksak bunun etrafında bütün bilinmezleri içine koymak zorundayız bu modeli. Fakat bu Mesela bu seçimde çok fazla bilinmez var. Dolayısıyla bu kadar bilinmez ne olduğu yerde bilinmezleri o modelin içine koyduğunuzda aslında geldiğimiz nokta yüzde elli elliye varıyordu. Yani yüzde seksen bu tarafa gitti, yüzde doksan bu taraf olacak, yüzde on yirmi bu taraf olacak fakat şu durum değişirse biz bunu güncelleyeceğiniz, güncelleyeceğiz dediğiniz anda diyor, siz aslında... Belirsizliği kabul ettiniz fakat modelin içine katmadınız demektir bu. Katmak zorundasınız diyor ve o zaman da aslında modelinizin ne kadar anlamsızlaştığını göreceğiz diyor. Çünkü biz finans piyasalarında da çok belirsizlik olduğu noktada e, geleceğe yönelik yazı tura atmaktan ötesini tahmin edemeyiz diyor. Bu da bana şey hatırlatıyor, e, psikologların yaptığı bazı araştırmalar var. Anket değil ama çok benzer bir mantık. E, i̇nsanlara gelecekte ne olacağını soruyorlar siyasetle ilgili mesela. Ve o konunun uzmanlarına soruyorlar ve genel olarak halka soruyorlar. En kötü sonuç nereden gelebilir musunuz? Konunun uzmanları en kötü tahminlerde bulunuyorlar gelecekle ilgili. Ve çok eminler. Çünkü gerçekten biliyorlar ve bildikleri için de e, kafalarında bir analiz yapıyorlar ve de sonucu söylüyorlar. Ve şöyle olacaklar mesela Orta Doğu'da olaylar şöyle gelişecek. Ülkede ekonomi böyle geçecek diye bilgi veriyorlar. E, fakat psikolog, e, psikoloji araştırmalarında bunun nedenini de şöyle açıklıyor. Çok bilinmezli bir dünyada yaşarken gelecek hakkında tahminde bulunmak her zaman bir nevi falcılık aslında. Fakat uzmanlık insanlara fazladan ve çok gereksiz bir şey veriyor. Özgüven veriyor tahminleri konusunda ve kendi düşündükleri 3-5 faktör dışında düşünmeyi bırakıyorlar. Yani Çünkü tabii ki her uzmanın en fazla dikkate aldığı bazı şeyler vardır, etkenler vardır. Fakat o sırada bambaşka bir şey düşünemez ve onun e, modeli sokmadığı için de Hatta sokamaz çünkü henüz olmamıştır. Çünkü olayın gerçekleşmesinden belki üç gün öncedir vesaire öngöremez diyor. Ee, mesela ben orta yani e, çok basit bir şey söyleyeceğim. Ee, Mısırda olacakları kimse öngöremedi. Bir gün bir şey olacak dese de birileri mesela öngöremezdi. Çok bu, burada burada Ömer beni, e, seveceği bir şey olacağını düşünür. Ee, yani iklim değişikliğinin yarattığı kuraklığın yarattığı. E, Şeyler, temel gıda fiyatlarının yükselmesi mesela Mısır'da ciddi bir şeye evet. yol açmıştı. Bunu öngöremezsiniz. Yani her türlü siyasal şeyi koysanız da bence anketlerde de böyle bir sorun var. Biz e, sosyal bilimciler olarak bence şu anı tespit etmekte veya geçmişi tespit etmekte çok iyi şey, iş çıkarabiliyoruz. Fakat geleceği yani öngörmek konusunda aslında sosyal bilimlerin temel olarak böyle bir iddiası yok de olmamalı ve bu işe girdiğiniz zaman, bu falcılık kısmına girdiğiniz zaman sık sık da rezil olmayı göze almalıyız yani. Ne yazık ki 27 24 şey kısmı, yani belli olaylar belli yani hani olacak bazı şeyler kesin. Fakat hangi ülkede kim seçilecek, seçmen nereye kırılacak, nerede devrim olacak, bunu bilmek imkansız. Şunu belirliyoruz bu ülkede huzursuzluk var. Ama, Ama belki huzursuzluk... de, pardon yani keserek söyleyeyim de, <gülüyor> ee, belki de... E... Atmosfer bilimlerine daha yakın bir takip yaparsa sosyal bilimciler çok daha kolay şey yapabilirler. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Suriye'deki olayı analize edenler uzun süren kuraklığın sonucunda iç savaş çıktığını ve ülkenin yarısının evinden, yerinden, yurdundan olduğunu filan ortaya koydular. Yani biraz belki de böyle fizik bilimlere daha yakın bakmakta fayda olabilir. Benim evet, başka evet. bir, pardon, başka bir çözümüm var. Bu Elon Musk'ın Neuralink diye bir projesi var biliyorsunuz evet. hepimiz. Beynimize bir birer çip taktığımız zaman <gülüyor> ne yapacağımızı e, bir merkezden e, herkes e, anlıyor olacak, dolayısıyla <gülüyor> anketlere de gerek kalmayacak. Bu tabi e işin bunu çakası... açıkçası. Yani, yani aslında komik tarafı da şu insanlar kendilerinin ne yapacağını da bilmediği için. E, çok evet. Kısa, yani. Asıl sorun orda. Asıl sorun orada. Evet. Bir de yani şöyle bir şey var. Dediğiniz doğru yani fizik bilimleri, atmosfer bilimleri vesaire yani çevre bilimlerine bakalım. Suriye'de hiç savaş çıkacağını yine de bilemezdik. Ama bir şey olacağını bilebilirdik. Yani hani bir şey Değil olacak mi? ama ne Hı. zaman olacak? O kılcım nereden yanacak? Bunları tahmin etmeye çalıştığımız zaman biraz da volatostuyoruz. Şu anda çok fazla volatilite olduğu için dünyada anketlerin bir süre daha böyle olması beni şaşırtmaz. Ama 2. Dünya Savaşı sonrası gibi böyle her şeyin düzgün olduğu bir dünyada anketler çok daha tabii ki güvenilir olabiliyor. Hı. Ama o dünya yok önümüzde. Yani ben böyle geleceği tahmin etmek istemiyorum ama şunu biliyorum. Önümüzde böyle çalkantılı bir dönem var. Ama bu çalkantının ne getireceğini bilemiyoruz tabii. Evet. Ee, şunu söyleme atmosferle ilgili bir tek şey ekleyeyim. Bunu evet, evet. Zeynep Tüfekçi yazdı. Şu örneği veriyorlar. Eğer bir olay yüz kere gerçekleşiyorsa ve yüzde 90 doğru tahmin ediyorsanız. Şeydi, çok güzel bir şey bu. Ama seçim bir kez oluyor. Ve seçim evet. e, tahmininde yüzde 90 başarılı olmak e, bir şey demek değil. Ertesi gün haklı çıktınız mı çıktınız mı? Önemli olan ne oluyor. Evet. Dolayısıyla evet. bir kere gerçekleşen ve her seferinde bütün şartları değişen bir olayı tahmin etmeye önceden çalışmanın ve yüzde 90 eminim demenin bir anlamı var mı? Onu sorgulamamız gerekiyor. Evet ben de tamamen katılıyorum. Bitirirken en son Türkiye'ye dair bir şey söyleyeyim. Türkiye'de anketler çok e, önemseniyor. Hatta öyle ki. Yani mantar gibi bitmiş olan anket şirketi sahipleri işte televizyonda milli eğitimden dış politikaya kadar her konuda fikir bildiren siyasi analistlerin yerine geçmiş durumdalar. <gülüyor> yani gerçekten düşünce üreten kitap yazan bir takım anket e, şirketi sahiplerini bir kenara bırakıyorum. Ama e, pek çok bu tür vasıfları olmayan insanların insanlara bu tür bir önem atfedilmesi doğrusu bana çok acayip geliyor. Bu da senin söylediğin e, sorunlar... Işığında da e, anketler öyle işte hiçbir zaman yanılmayacak bir araç falan değil. Belki kullanması giderek daha zor hale gelirken anketlere ve anketçilere böyle bir önem atfedilmesini doğrusu pek e, anlayamıyorum. Son sözü sana bırakayım bitireceğiz. <gülüyor> ya o konuya hiç giremedim. Yani ben hep seçim anketleri üzerine konuşmaya çalıştım ama ya bir de şöyle bir şey var. İnsanlara hani dediniz ya anketler ne gibi sorunlarla? ...insanlara doğru soruları sormadığınızda aldığınız cevaplar çok anlamsızlaşıyor. <gülüyor> ee, çok çok anlamsızlaşıyor. Bir de şöyle bir şey var... E Doğru soruyu sorsanız bile insanların aslında ne düşündüğünü kapalı uçlu sorularla bulmak aslında imkansız. Ve e, şunu unutmamız lazım. Bütün çalışmalarda yavaş yavaş çünkü Bu çok dinamik bir süreç. Yani ankette e, dediniz ki ekonomi önemli çıktı. Fakat lidere bakıyor insanlar. Liderler insanları yönlendiriyor. Sonra bu anketler yapay bir biçimde liderleri yönlendiriyor. Ve e, bunlar da... Anlamsızlaşıyor bir süre sonra yani birbirini besleyen yapay bir süreç oluşturduk biz anket üzerinden siyaset oluşturmaya çalışan ilke ve e, politik vizyon üzerinden değil de üç günlük işte seçmen şunu demiş bunu demiş gibi. Güvenirli ve şey son derece şüpheli ve temel olarak aslında epistemolojik olarak bile sorunlu anketlere dayanarak siyaset oluşturmak zaten anlamsız. Yani sadece anket şey seçim anketlerinden bahsetmiyorum. Seçmen ne düşünüyor? Çünkü seçmenin ne düşündüğü 3-5 soruya sıkıştırılabilecek bir şey değil ve son derece değişebilir bir şey. Ve son derece siyasi söyleme bağlı bir şey. Siyasi söyleme anketler yönlendirmemeli, söylem anketleri yönlendirmeli bence. Hem tabandan hem liderlerden. Tamam bu sözlerle kapatalım. Güzel tamam. bir kapanış oldu. Bugün konuğumuz siyaset bilimci Bart College Berlin'de öğretim üyesi Aysu Dacölemen'de Almanya'dan bağlandı. Çok teşekkür ediyoruz Aysu'da. Ben Çok teşekkür ederim. Için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andre Gritko da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.